Bir borsa spekülatörünün anıları. Edwin Liver ve seslendiren Rana Toka. Jesse Luriston Livermore'a. Ön söz. Çağımızın en iyi 30 borsacısıyla yaptığım görüşmeler sırasında hepsine sorduğum ortak bazı sorular oldu. Bu sorulardan biri şuydu. Özellikle yararlı bulduğunuz ve borsacı adaylarına önerebileceğiniz kitaplar var mı? Bu soruya aldığım yanıt hep bir borsa spekülatörünün anıları yani 75 yıllık bir kitap oldu. Bir borsa spekülatörünün anılarını böylesine çağdaş kılan şey neydi? Bence bunun nedeni bu kitabın bir borsacının düşünce tarzını, yaptığı hataları, aldığı dersleri, öğrendiği bilgileri olduğu gibi aktarabilmesidir. Borsa deneyimi olan okurlara bu kitapta anlatılanlar çok tanıdık gelecektir. Aslında bir borsa spekülatörünün anıları, kitabın kahramanı olan Larry Livingstone'un gerçek adıyla Jesse Livermore'un deneyimlerini ve düşüncelerini son derece canlı bir tarzda anlatır. Kitabın okurlarının hepsi olmasa da çoğu, Edwin Liferwe'nin Livermore'un takma adı olduğunu sanabilir. Oysa Liferwe, Larry Livingstone'un deneyimlerini ve düşüncelerini kaleme alan kişidir. Kendisi bir gazeteci, köşe yazarı, Ayrıca romancı ve öykü yazarıydı. Bu kitabı okuyanlar için inanmak zor olabilir ama Lifer ve yaptığı birkaç küçük bireysel yatırım dışında borsada hiç çalışmamıştı. Ancak usta bir yazardı ve insanların kendisine açılmalarını sağlayabiliyordu. Oğlu şöyle anlatır: "Lifer ve günlük yaşamında karşılaştığı insanlarla tanıştıktan sonra daha 10 dakika geçmeden bütün hayat hikayelerini öğrenirmiş." Jesse Livermore'da böyle olmuş. Birkaç hafta süren bir dizi görüşme yapmış. Bu sırada Livermore'u borsada çalışırken hiç görmemiş ve sonuçta ortaya bir borsa spekülatörünün anıları çıkmış. Bu kitap borsalar ve menkul değerler alım satımı ile ilgili son derece ilginç gözlemlerle doludur. Bu gözlemlerin kimileri Wall Street daracının ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir. Hatta asıl kaynakları unutulup gitmiştir. Örneğin yüksek fiyatlı bir hisse senedini satın almak istiyorsan durma al. Fiyat her zaman daha da yükselebilir. Fiyatı düşen bir hisseyi satmak istiyorsan durma sat. Fiyat her zaman daha da düşebilir. Sözü bu kitaptan kaynaklanır. Dinlediğiniz kitapta buna benzer o kadar çok satır vardır ki insan en iyilerini seçmekte zorlanıyor. Yine de size birazdan dinleyeceğiniz sayfalardan birkaç örnek vermek istiyorum. En yanlış şeyi yaptım. Pamuk zarar ediyordu ben satmadım. Buğday kar ediyordu tuttum onu sattım. Borsada insan çok gaf yapabilir ama hataların en büyüğü göz göre göre zarar etmektir. Unutmayın zararın neresinden dönülse kardır. Deneyimli borsacılar bu satırlarda kendilerini ve kendi yaşadıklarını bulacaklardır. Deneyimsiz borsacılarınsa öğrenecekleri çok şey olacaktır. Bir borsa spekülatörünün anılarında sunulan dersleri anlayıp bunları uygulamasını bilen dinleyiciler borsa becerilerini arttırabilirler. Borsaya yatırım yapmayan dinleyiciler bile bu kitaba büyük ilgi duyacaklardır. Klasik sözcüğü ne yazık ki bir klişe haline geldi. Kanımca gerçek klasikler hem içerikleri hem de tarzları sayesinde kuşaklar boyunca okunan kitaplardır. Bu açıdan bir borsa spekülatörünün anılarına gerçek bir klasik diyebiliriz. İlk kez 1923'te yayınlanan bu kitap günümüzde iş dünyası hakkında yazılan en iyi kitaplardan biri olarak gelmiştir ve 21. yüzyılda da basılmaya devam edeceğine kesin gözüyle bakılır. Bence bir borsa spekülatörünün anıları 21. yüzyılın sonunda bile en başarılı finans kitapları arasındaki yerini koruyacaktır. Jack D. Schwager, Bir borsa spekülatörünün anıları 1. Bölüm Ben ortaokulu bitirir bitirmez çalışmaya başladım. İşim bir aracı kurumda fiyat tahtasını tutmaktı. Sayılarla aram iyiydi. Okulda 3 yıl süren matematik dersini ben tek bir yılda bitirmiştim. Özellikle de kafadan hesap yapmakta üzerime yoktu. Müşterilerin bekleme odasındaki büyük tahtaya fiyatları yazıyordum. Genellikle müşterilerden biri tikerin yanında oturur ve fiyatları yüksek sesle okurdu. Ben ne kadar hızlı okunursa okunsun bütün fiyatları yakalıyordum. Bugün bile her türlü sayıyı aklımda tutabilirim. Hem de hiç çaba göstermeden. Ofiste çalışan pek çok kişi vardı. Elbette diğer elemanlarla arkadaş oldum ama yaptığım iş eğer borsa hareketliyse bana sabah ondan öğleden sonraya 3'e kadar nefes aldırmıyor, pek başkalarıyla konuşma fırsatı vermiyordu. Zaten ben de iş saatleri sırasında sohbet etmeye bayılmıyordum. Borsa nedenli hareketli olursa olsun bir yandan da işle ilgili şeyleri düşünürdüm. Yazdığım sayılar benim için hisse başına şu kadar dolar gibi fiyatları ifade etmiyordu. Onlar birer rakamdı. Elbette bir anlamları vardı. Sürekli değişiyorlardı. Beni ilgilendirmesi gereken şey de oydu. Değişimler. Neden değişiyordu fiyatlar? Bilmiyordum. Umrumda da değildi. Bu konuyu fazla düşünmezdim. Yalnızca sayıların sürekli değişmekte olduğunu görürdüm. O kadar. Her gün 5 saat, cumartesi günleri de 2 saat boyunca yalnızca bunu düşünmek zorundaydım. Fiyatlar değişiyordu. İşte fiyatların davranışı konusu ilk kez böyle ilgimi çekti. Matematik hafızam çok iyiydi. Fiyatların bir önceki gün, iniş ya da artış göstermeden önce nasıl bir yön izlediğini gayet iyi anımsardım. Matematik sevgim işe yarıyordu. Artış ya da düşüş dönemlerinde hisse senedi fiyatlarının belli eğilimler gösterdiğini fark ettim. Üstelik bu eğilimlerin çoğu birbirine paraleldi. Ben de benzer örneklerden ders almaya başladım. Henüz 14 yaşındaydım. Ama tanık olduğum yüzlerce olay sayesinde fiyatları izlemeye başlamış, düzeylerini değerlendirerek her günkü fiyatları bir gün öncekilerle karşılaştırmayı öğrenmiştim. Çok geçmeden fiyatlardaki artış ve düşüşleri önceden tahmin etmeye başladım. Bana yol gösteren tek şey bu fiyatların geçmişte gösterdikleri eğilimdi. Kendi kafamda bir yarış listesi yaratmıştım. Her hisse senedinden belli bir performans bekliyordum. Her hisse senedi için neredeyse saat tutar olmuştum. Örneğin bir hisse senedini satın almanın satmaktan bir milim daha iyi olduğu durumlar vardır. Ve bunları önceden kestirebilirsiniz. Borsa bir savaştır. Ve siz de bu savaşı teleskopla izlersiniz. Teleskopunuz fiyatlardır. Bu teleskop sizi %70 oranında başarıya götürecektir. Küçük yaşta öğrendiğim bir derste Wall Street'te her şeyin her zaman aynı oluşudur. Aynıdır çünkü spekülasyon dünya kadar eski bir şeydir. Borsada bugün olan bir şey daha önce de olmuştur ve mutlaka gelecekte de olacaktır. Bunu aklımdan hiç çıkartmadım. Asıl önemlisi ne zaman ve nasıl olduğunu hatırlayabilmektir. Benim hafızam iyidir ama biraz da deneyimlerimden yararlanırım. Bu oyuna kendimi öylesine kaptırdım. Hisse senetlerinin fiyatlarındaki gelişmeleri tahmin etmek o kadar hoşuma gitti ki kendime küçük bir defter aldım. Bu deftere gözlemlerimi yazmaya başladım. Bu bazılarının oyun olsun diye sonunda akıl hastanesini ya da düşkünler evini boylamamak amacıyla borsada hayali milyonlar kazanmak ya da kaybetmek için tuttuğu defterlere benzemezdi. Bu deftere başarılı olduğum ve yanıldığım tahminleri kaydediyordum. En çok fiyatlardaki artış ve düşüşleri tahmin ederken yanılıp yanılmadığımı görmek istiyordum. Bir hisse senedinde bir gün boyunca meydana gelen dalgalanmaları inceliyor ve 8 ya da 10 puan kaybetmeden önce hep aynı gelişmeleri gösterdiğini fark ediyordum. Bu hisse senedini ve pazartesi günkü fiyatını defterime yazıyor, sonra da geçmişteki performansına dayanarak salı ve çarşamba günü fiyatta neler olabileceğini tahmin ediyordum. Sonra da bu yazdıklarımı gerçek fiyatlarla karşılaştırıyordum. İşte banttan gelen mesajlarla ilgilenmeye başlayışım böyle oldu. Fiyatlardaki dalgalanmaları kafamın içinde aşağı yukarı inip çıkan çizgiler olarak canlandırdım. Elbette dalgalanmalar nedensiz olmaz ama bant bu işin nedenini nasılını sormaz. Hiçbir şey anlatmaz. Ben de 14 yaşındayken bu iniş çıkışların nedenini asla sormadım. 40 yaşımda bugün de sormam. Belli bir hisse senedinin neden değer kazandığı ya da kaybettiği ancak 2-3 gün hatta haftalar aylar sonra anlaşılabilir. Zaten ne fark eder ki? Bant o anda size gerekli bilgileri verir. Sebebini sonra anlasanız da olur. Ancak siz de ya hemen harekete geçmeli ya da oyun dışı kalmayı göze almalısınız. Bu sık sık görülen bir durumdur. Borsa hızla yükselirken şirketin birinin sürekli değer kaybettiğini görürsünüz bir gün. Bu değiştiremeyeceğiniz bir gerçektir. Ertesi pazartesi bir de bakarsınız ki şirketin yöneticileri o yıl temettü dağıtılmayacağını ilan eder. Nedeni budur. Yöneticiler bu kararı önceden biliyordur ve hisse senetlerini satmamışlar ama alım da yapmamışlardır. Olayı bilen herkes hisselerden uzak durmuş, bunun üzerine de hisse değer kaybetmiştir. Neyse ben o küçük defteri 6 ay kadar düzenli olarak tuttum. İşim biter bitmez eve gideceğime beni ilgilendiren fiyatları not eder ve değişiklikleri incelerdim. Nelerin tekrarlandığını, hangi hisselerin birbirine benzer davranış gösterdiğini bulmaya çalışır, bu arada farkında olmadan bandı yorumlamayı öğrenirdim. Bir gün yemek yerken iş yerinde yaşı benden daha büyük olan çocuklardan biri yanıma gelip bana alçak sesle param olup olmadığını sordu. Niye soruyorsun dedim. Burlington için sağlam bir tüy aldım da dedi. Eğer kendime ortak bulabilirsem o hisseyi oynayacağım. Nasıl oynamak yani diye sordum. Benim bildiğim borsada tüyü alıp oynayanlar ancak tonla parası olan kalantor müşterilerdi. Bu oyuna girmek için yüzlerce hatta binlerce dolar lazımdı insana. Bu da ancak özel arabası ve ipek şapkalı sürücüsü olan adamlarda bulunurdu. Bas bayağı oynayacağız işte dedi arkadaşım. Ne kadar paran var senin? Sana ne kadar lazım? 5 doları bastırsak 5 hisse alabilirim. Peki nasıl oynayacaksın? Gidip dükkandan paramın yettiği kadar Burlington alacağım dedi. Kesin artacak, bu iş çantada keklik, paramızı bir dakikada ikiye katlarız. Dur bakalım dedim ve cebimden defterimi çıkarttım. İlgimi çeken şey paramı ikiye katlamak değil, onun Burlington değer kazanacak demesiydi. Eğer söylediği doğruysa mutlaka defterimde görünürdü. Deftere baktım, gerçekten de Burlington gördüğüm kadarıyla tam değer kazanmadan önceki seyrine girmişti. O güne kadar hayatımda hiçbir şey alıp satmamıştım. Öbür çocuklarla kumarda oynamazdım. Ama bunun yaptığım hesapları, en büyük hobimi denemek için bulunmaz bir fırsat olduğunu anladım. Defterim pratikte işe yaramadığı sürece teorinin boşa olduğunu düşündüm birden. Çıkartıp bütün paramı arkadaşıma verdim. O da birleştirdiğimiz kaynakları toplayarak en yakın bakış Shop'a gitti, Burlington hisselerini aldı. İki gün sonra hisse senetlerini sattık. 3.12 dolar kar etmiştim. Bu ilk alımdan sonra tek başıma bucket shoplarda spekülasyon yapmaya başladım. Öğlen tatilinde gidip hisse senedi alır ya da satardım. Hiç fark etmezdi. Belli bir sisteme göre oynuyordum. Bütün hisseler benim için birdi. Üstelik kendimi güvenceye almayı da düşünmüyordum. Aklım sadece işin matematik tarafına eriyordu. Aslında benim tarzım buckle shoplara çok uygundu. Burada insan yalnızca bandın bildirdiği fiyat dalgalanmalarına göre spekülasyon yapar. Çok geçmeden buckle shoplarda kazandığım para aracı kurumdaki işimden aldığım maaşı aştı. Ben de istifa ettim. Ailem buna karşı çıktı ama borsadan kazandığım parayı görünce yatıştılar. Henüz çocuk yaştaydım ve aracı kurumdan aldığım maaşın artacağı yoktu. Serbest çalışarak çok daha fazla kazanıyordum. 15 yaşına geldiğimde 1000 dolarım olmuştu. Bu parayı alıp anneme götürdüm. Eve düzenli olarak götürdüğüm paranın dışında vakit shoplardan kazanmıştım bu parayı. Annem beni zorlamaya başladı. Para gözümün önünde olmasın diye gidip bankaya yatırmamı istedi. Bu parayı sıfırdan başlayıp 15 yaşında kazanan tek kişinin ben olduğumu söylüyordu. Paranın gerçek olduğuna inanamıyordu bir türlü. Sürekli benim için kaygılanıp söyleniyordu. Benim için önemli olan tek şey ise hesaplarımın doğru olduğunu kanıtlamaktı. Bence borsanın en eğlenceli yanı insanın kafasını kullanarak haklı çıkmasıdır. 10 hisse alıp tahminlerimde haklı çıktığıma göre 100 hisse alınca 10 kat daha haklı çıkacaktım. Hisse sayıları beni ancak bu yüzden ilgilendiriyordu. Hesaplarımın doğruluk oranının arttığını hissediyordum. Daha fazla cesaret mi gerekiyordu? Hayır, hiç fark etmiyordu. Eğer cebimde 10 dolar varsa ve ben bunun tümünü riske atıyorsam, bankada milyonları olup da bunun 1 milyonunu riske atan insandan daha cesurum demektir. Her neyse, 15'ime geldiğimde hayatımı borsadan kazanır olmuştum. İşe küçük bakışroplarda başladım. Buralarda 20 hisse birden alan ya da satanlar, Tebdili kıyafet gezen John Gates ya da G.P. Morgan sanılırdı. O günlerde buckle shoplar müşterilerine pek kazık atmazdı. Buna gerek yoktu. Müşteriler doğru hisseye oynamış bile olsalar paralarını almanın başka yolları vardı. Simsarlık çok karlı bir işti. Her şey yasalara uygun olarak yapıldığında yani sahtekarlık yapılmadığında fiyatlardaki dalgalanmalar kimsenin fazla kazanmasına izin vermezdi. Zaten ancak 4'te 3 puanlık bir artıştan elde edilen kar da geldiği gibi giderdi. Üstelik dolandırıcılara buralarda hayat yoktu. Bir kez hile yapan bir daha oyuna geri alınmazdı. Benim ortağım yoktu. Yatırımları tek başıma yapardım. Zaten benim yöntemimde ikinci bir kişiye yer yoktu. Her şeyi kendi kafamdan hesaplıyordum. Kimseden yardım görmeden fiyatlar benim tahminime uygun olarak iniyor ya da çıkıyordu. Tahminlerim yanlış çıktığında da kimse bunu değiştiremezdi nasıl olsa. Nasıl çalıştığımı kimseye anlatmaya gerek duymuyordum. Dostlarım vardır elbette ama ben işimde hep yalnız olmuşumdur. Bu yüzden bugüne dek hiç ortağım olmadı. Tahmin edeceğiniz gibi çok geçmeden bakış şoplar sürekli kazandığım için bana karşı cephe aldılar. Bir Bucket Shop'tan içeri girip parayı uzattığımda paramı almaz oldular. Satış yapamayacaklarını söylemeye başladılar. Bana çaylak kumarbaz adını takmışlardı. Sürekli olarak broker değiştirmek zorunda kalıyor bir bakır Shop'tan diğerine gidiyordum. İş o noktaya geldi ki artık sahte isim vermek zorunda kalıyordum. Önce hafiften başlıyor 15-20 hisse alıyordum. Benden kuşkulandıklarını hissettiğimde biraz kaybeder gibi yapıyor, sonra da büyük kar edip çekiliyordum. Bir süre sonra benim kendilerine pahalıya mal olduğumu gören brokerlar bana oradan uzaklaşmamı ve işlerine burnumu sokmamamı söylüyorlardı. Bir keresinde aylardır çalıştığım büyük bir broker bana kapılarını kapatınca onlara bir ders vermeye karar verdim. Bu bucket shop'un kentin her yerinde otel lobilerinde ve yakın kasabalarda şubeleri vardı. Ben otel şubelerinden birine gidip müdürle biraz sohbet ettim ve sonra da alım-satım yapmaya başladım. Ama aktif hisse senetlerinden biri üzerinde kendimi hüzgü bir oyun yapınca merkezden müdüre mesajlar gelmeye başladı. Kimin işlem yaptığını soruyorlardı. Müdür bana bunu aktarınca ben de ona adımın Edward Robinson olduğunu Cambridge'li olduğumu söyledim. O da içi ferahlayarak genel müdüre haberi iletti. Ama telefonun diğer ucundaki kişi beni tarif etmesini istiyordu. Müdür bunu bana söylediğinde dedim ki, Esmer, fırça sakallı, şişman biri olduğumu söyleyin. Ama o beni olduğum gibi tarif etti. Sonra da karşı tarafı dinlemeye başladı. Birden yüzü kıpkırmızı oldu ve telefonu kapattığı gibi bana def olup gitmemi söyledi. Ben de ona kibar bir tavırla ''Size ne söylediler?'' dedim. ''Bana ''Hay salak, biz sana Larry Livingston'a karşı uyanık ol demedik mi? Hem de göz göre göre bizi 700 dolar içeri soktun.'' dediler, diye yanıtladı. Başka ne söylediklerini ise anlatmadı. ''Diğer şubeleri birbiri ardına denedim ama hepsi beni bellemişti ve hiçbiri paramı almak istemiyordu.'' Hatta fiyatlara bakmak isterken bile şubede çalışanların hakaretleriyle karşılaştım. Biraz zaman geçsin, belki beni unuturlar diye bekledim. Ama bu işe yaramadı. Sonunda gidebileceğim tek bir yer kalmıştı. Brokerların en büyüğü ve en zengini. Kozmopolitan Stock Brokerage Company. Kozmopolitan sınıflandırmada A1 kategorisine giriyordu ve inanılmaz yüksek hacimle çalışıyordu. New England'ın her sanayi kentinde şubesi vardı. Önce istediğim gibi alım-satım yaptım burada. Birkaç ay boyunca kar ettim. Para kaybettim, hisse alıp satmaya devam ettim ama sonunda aynı şey orada da oldu. Kozmopolitan küçük brokerlar gibi beni tek bir kalemde silmedi. Hayır, sportmenliğe sığmayacağından değil. Bir yatırımcı para kazandığı için onunla iş yapmak istemedikleri duyulursa şöhretleri lekeleneceği için. Ama buna yakın bir şey yaptılar ve benden 3 puanlık bir marj yatırmamı istediler. Ayrıca önce yarım puanlık, sonra bir, en sonda da bir buçuk puanlık bir prim ödemem için beni zorladılar. Bu da elimi kolumu bağlıyordu. Nasıl mı? Çok basit. Diyelim ki çelik hisseleri 90'a satılıyor. Siz de aldınız. Normalde makbuzunuzda 90 1 bölü 8'den 10 çelik alındı yazar. Eğer 1 puanlık bir prim öderseniz hisse 89, 1 bölü 4'e düştüğü an zarar edersiniz. Buckle Shop'larda müşteri daha fazla maaş ödemesi için sıkıştırılmaz ve elindeki hisselerini düşük fiyattan satmaya zorlanmaz. Ama Kozmopolitan benden prim talep ederek beni en zayıf yerimden vurmuş oldu. Ben bir hisse senedi aldığımda fiyatı 90'sa 90 ise benim makbuzumda 90, 1 bölü B'den çelik alındı yazacak yerde 91, 1 bölü B'den çelik alındı yazıyordu. Hisse senedi ben aldıktan sonra 1.25 puan yükselse bile ben işlemi orada tamamlarsam zarar ediyordum. Ayrıca benden ilk başta 3 puanlık bir marj isteyerek benim alım-satım kapasitemin 2 2'sini elimden almış oluyorlardı. Yine de iş yapabileceğim tek vakit shop orasıydı. Ben de ya bu deveyi güdecek ya da o diğerden gidecektim. Elbette benim de zarar ettiğim zamanlar oldu ama ortalama olarak kazanmaya devam ediyordum. Ancak kozmopolitandaki müdürler bana getirdikleri en ısrarlı yatırımcıyı bile kaçırabilecek büyük engelden tatmin olmamışlardı. Üzerine bir de beni dolandırmaya kalktılar ama ben sezgilerim sayesinde kurtulmayı başardım. Dediğim gibi Kozmopolitan benim için son sığınaktı. New England'ın en zengin bakış Shop'uydu ve işlemlere sınır getirmezdi. Sanırım ben en fazla alım-satım yapan bireysel müşterileriydim. Yani düzenli, her gün işlem yaptıran müşterilerinin arasında ben vardım. Güzel bir ofisleri ve içinde daha önce hiçbir yerde görmediğim kadar büyük ve ayrıntılı bir fiyat tahtaları vardı odanın bir duvarını boydan boya kaplıyor ve akla gelebilecek her hisse senedinin fiyatını gösteriyordu. Bunların arasında New York ve Boston menkul değerler borsalarında işlem gören pamuk, buğday, zahire, metal hisseleri, yani New York, Chicago, Boston ve Liverpool'da alınıp satılan her türlü mala ait hisseler vardı. Bakıt shoplarda nasıl alım-satım yapıldığını bileniniz vardır. Para bir memura ödenir ve alınmak ya da satılmak istenen hisse senedi söylenir. Bu memur banda ya da fiyat tahtasına bakarak en son fiyata öğrenir. İşlemin saatini de makbuza yazar. Bu makbuz bildiğiniz broker raporuna benzer. Üzerinde sizden şu gün şu hisse senedinden şu fiyata bu kadar aldıkları ve karşılığında sizden ne kadar para aldıkları yazar. Siz alım satımı kapatmak istediğinizde aynı memura ya da kimi bakış şoplarda bir başkasına da gidip kendisine isteğinizi iletirsiniz. O da son fiyatı alır ya da hisse senedi aktif değilse banttan gelecek bir sonraki fiyatı bekler. Bu fiyatı ve kapanış saatini makbuzunuza yazar. Makbuzu onaylar ve size geri verir. Siz de kasaya gidersiniz ve ne kadar alacağınız varsa tahsil edersiniz. Elbette borsa aleyhinize bir gelişme gösterirse ve fiyat maaşınızı belirlediği sınırın altına inerse işlem kendiliğinden kapanır. Ve makbuzunuz değersiz bir kağıt parçası haline gelir. İnsanların beşer hisse senedi alıp satabildiği küçük çaplı bakış şoplarda ise makbuz yerine küçük etiketler verilir. Alım ve satım için farklı renkte etiket bulunur. Ve zaman zaman örneğin borsanın müthiş bir yükselme eğilimine girdiği dönemlerde eğer müşteriler de bol alım yapıp tahminlerinde haklı çıkmışlarsa Bucket Shop'lar bundan fena halde zarar görür. Sonra Bucket Shop alış ve satış komisyonlarını paranızdan düşer. Ve siz bir hisse senedini 20'ye aldıysanız makbuzunuzda 21 bölü 4 yazar. Yani paranız ancak bu puanın 4'te 3'ü kadar artış gösterir. Ama kozmopolitan New England'ın en kaliteli bakış şopuydu. Binlerce müşterisi vardı ve sanırım onları korkutan tek insan bendim. Ne benden aldıkları prim ne de 3 puanlık marj zorunluluğu beni borsadan uzaklaştırabilmişti. İzin verdikleri kadar alım-satım yapmaya devam ediyordum. Hatta kimi zaman elimde aynı anda 5000 hisse senedi bulunduğu olurdu. Size anlatacağım olayı yaşadığım gün şekerde 35 bin hisse kısa durumdaydım. Elimde her biri 500 hisselik 7 büyük pembe renkli makbuz vardı. Kozmopolitan üzerinde boşluklar bulunan büyük makbuzlar kullanır. Gerektiğinde bu boşluklara marj ilave ederler. Elbette bakış şoplar hiç fazladan marj istemez. Onlar için ip ne kadar incelirse o kadar iyidir. Çünkü sizin zararınız onların karı demektir. Küçük bakış şoplarda maaş ilave etmek istediğinizde genellikle size yeni bir makbuz keserler. Böylece sizden alış komisyonu keserler ve her puanlık düşüş için size ancak 3 bölü 4 puanlık kar bırakırlar. Bunu yeni bir işlem olarak değerlendirir ve satış komisyonunu buna göre hesaplarlardı. O gün hatırlıyorum 10 bin dolarlık maaşım vardı. Nakit olarak 10 bin dolar biriktirdiğimde daha 20 yaşındaydım. Bir de annemi duysaydınız sanki insanın 10 bin dolarının olması günahmış gibi konuşuyor, sürekli bana artık bu işi bırakıp gidip kendime herkes gibi bir iş bulmamı söylüyordu. Onu bir türlü bu paranın kumardan gelmediğine, hesaplarım sayesinde alnımın teriyle kazandığıma inandıramıyordum. Annem benim 10 bin dolarıma takmıştı. Bense maaşımı sürekli artırmaya 105 1 bölü 4'ten 3500 şeker hissesine talip olmuştum. Salonda bulunan Henry Williams adında biri de 2500 hisse kısaydı. Ben arada tahtanın yanında oturur ve fiyatları tahtaya yazan çocuğa yüksek sesle okurdum. Fiyat düşündüğüm gibi gidiyordu. Önce hemen 2 puan kadar düştü ve tekrar dalışa geçmeden önce biraz burada soluklandı. Borsa genelde yüksekti ve durum iyi görünüyordu. Sonra birden şekerin öyle yerinde duruşundan işkillendim. Huzursuz oldum. İşlemi kapatmanın iyi olacağını düşündüm. Sonra şeker 103 puandan satmaya başladı. O gün için düşük bir orandı bu ama içim rahatlayacağı yerde daha da kuşkulandım. Bir yerlerde bir tuhaflık vardı ama nerede? İşin kötüsü tatsız bir durumla karşılaşacağımı biliyordum. Ama ne olduğunu tam çıkaramadığım için hazırlıksız yakalanacaktım. Demek ki işlemi bir an önce noktalamam gerekiyordu. Ben hiçbir şeyi körü körüne yapmam. Huyum değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Çocukken bile her yaptığım şeyin nedenini bilmek isterdim. Ama bu kez önümde belli bir neden yoktu. Oysa içim o kadar huzursuzdu ki buna daha fazla dayanamayacaktım. Kalabalığın içinde Dave Weeman adında bir tanıda rastladım. Ve ona, Dev benim yerime geçer misin dedim. Senden bir şey rica edeceğim. Şekerin fiyatı geldiğinde biraz geç oku tamam mı? Kabul etti. Ben yerimden kalkıp bandın yanına onu oturttum. O da tahtaya fiyatları yazan çocuğa fiyatları okumaya başladı. Cebimden yedi tane şeker makbuzu çıkarttım ve işlem kapanışında makbuzları işaretleyen görevlinin durduğu gişeye doğru yürüdüm. Fakat hala işlemi neden kapatmak istediğimi bilemiyordum. Gidip hiçbir şey söylemeden bankoya yaslandım. Makbuzları görevli görmesin diye elimde saklıyordum. Hemen sonra telgraf aletinin sesini duydum ve görevli Tom Burnham'ın kafasını o tarafa çevirdiğini gördüm. Kesinlikle ortada bir şeyler döndüğünü hissettim. O yüzden daha fazla beklememeye karar verdim. Tam o sırada bandın yanında Dave Weeman'ın ''Ş'e'' dediğini duydum. Yıldırım hızıyla makbuzları gişeye fırlattım ve Dave fiyatı söylemeden önce ''Şekeri kapat'' diye bağırdım. Böylece şekerimi bir önceki fiyattan kapatmış oldum. Dave'in bildirdiği fiyatsa yine 103 oldu. Defterime göre şekerin 103'ün altına düşmüş olması gerekiyordu. Motor düşündüğüm gibi çalışmıyordu. Ortada bir şeyler döndüğüne emindim. Zaten alet de deli gibi diyordu. Ve görevli Tom Burnham bıraktığım yerde makbuzları işaretlemeden unutmuştu. Sanki bir şeyleri bekliyordu. Ben de ona seslendim. Hey Tom ne bekliyorsun? Makbuzlara şu fiyatı işlesene. Hadi yazsana yüzüş diye. Salondaki herkes beni duymuştu. Bize bakıp ne oldu diye sormaya başladılar. Kozmopolitanda o güne dek hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Ama orada da bankalarda olduğu gibi müşterilerin birbiri ardına paralarını geri istemeleri işten bile değildi. Bu da Kozmopolitan'ın felaketi olurdu. O yüzden Tom'un suratı hemen asıldı ama yine de gelip makbuzlara kapanış fiyatını işledi ve üzerlerine 103'ten kapandı diye yazdı. Sonra da makbuzları bana doğru itti. Suratı beş karıştı. Tom'un durduğu yerle Vezna arasında iki metre ya vardı ya yoktu. Ama ben daha paramı almak için vezneye varmamıştım ki Dave Weeman heyecanla bağırdı. ''Aa şeker 108.'' Ama artık olan olmuştu. Ben de gülüp Tom'a ''Bu sefer işe yaramadı değil mi ahbap?'' dedim. Elbette işin içinde iş vardı. Henry, Williams ve ben şekerden altı bin ise kısaydık. Buckle Shop'ta benim ve Henry'nin maaşı vardı. Belki o anda kısa olan başkaları da vardı toplam 8 ya da 10 bin hisse olabilirdi. Diyelim ki 20 bin dolarlık şeker mağajı vardı ellerinde. Bu da Bucket Shop'un New York Menkul Değerler Borsası'ndaki fiyatı etkileyip bizi 3 kağıda getirerek silmesi için yeterdi de artardı bile. Eskiden bir Bucket Shop belli bir hisse senedine yüksek yatırım yapıldığını gördüğünde bir broker'a o hissenin fiyatını özellikle indirtir. Böylece o hissede uzun pozisyonda olan müşterilerin ellerindeki hisseleri satmaları sağlanırdı. Böylece Bucket Shop birkaç yüz hisse başına 1-2 puan kaybeder ama sonuçta binlerce dolar kar ederdi. Cosmopolitan da benim Henry Williamson ve diğer şekercilerin elindeki kısaları almak için böyle bir numaraya başvurmuştu. New York'taki brokerlar fiyatı 108'e çıkarttılar. Elbette fiyat hemen sonra düştü ama Henry ve diğer birçok yatırımcı silinip gitti. O zamanlar bir hisse senedinin fiyatında açıklanamayan ani bir düşüş ve bunu izleyen bir yükselme olduğunda gazeteler buna Bucket Shop hareketi adını verirlerdi. İşin gülünç yanı Kozmopolitan'dakiler bana kazık atmaya çalıştıktan 10 gün kadar sonra New Yorklu bir borsa spekülatörü ellerinden 75 bin dolar kaptı. Bu adam o dönemin ünlü borsacıları arasındaydı ve New York Menkul Değerler Borsası üyesiydi. Ünlü 96 Brian krizinde fiyatların düşmesine neden olan kişi olarak epey ünlenmişti. Sürekli olarak borsa kurallarına çiğner, meslektaşlarına zarar verecek işler çevirirdi. Bir gün bucket shopların zaten hileyle kazandığı paraları dolandırırsa ne borsadan ne de polisten şikayet gelmeyeceğini düşündü. Size bahsettiğim olayda bucket shoplara müşteri kılığında 35 kişi gönderdi. Bunlar merkez ofise ve büyük şubelerden bazılarına gittiler. Önceden kararlaştırılan bir gün ve saatte bu adamlar belli bir hisse senedinden alabildikleri kadar aldılar. Belli bir oranda kar ettikten sonra da hisseleri sattılar. Ünlü borsacı da çevresindekilere bu hisse senedinin artacağı teosunu verdi. Ve daha sonra borsa salonuna inerek bazı işlemcilerin yardımıyla fiyatı artırdı. Bu iş için doğru hisse senedini seçmişti ve fiyatı 3-4 puan artırmak hiç de zor olmadı. Bucket Shop'lardaki adamları da daha önceden anlaştıkları gibi bu hisse senetlerini sattılar. Bir arkadaşım bana bu borsacının 70 bin dolar kar ettiğini, bu arada adamlarına da belli bir ücret ödediğini söyledi. Bu oyunu ülkenin dört bir yanında... Büyük bakır shop'ların hepsinde oynamış ve New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Cincinnati ve St. Louis'deki bakır shop'lara bir ders vermişti. En sevdiği hisselerden biri Western Union'dı. Çünkü böyle yarı aktif olarak tanımlanabilecek bir hisseyi yerinden birkaç puan oynatmak hiç de zor değildi. Adamları bu hisse senedini belli bir fiyattan alıp 2 puanlık bir kar karşılığı satmışlar, sonra kısa kalmışlar ve 3 puan daha yükselmesini beklemişlerdi. Geçenlerde bu borsacanın yoksul ve unutulmuş bir halde öldüğünü duydum. Eğer 1896'da ölmüş olsaydı, herhalde New York'taki bütün gazeteler bunu 8 sütüne manşet atardı. Oysa benim okuduğum haber 5. sayfada 2 satırdı. İkinci bölüm. Ben 3 puanlık marja ve 1,5 oranındaki teminata kulak asmayınca Kozmopolitan Stock Brokerage kampanyinin beni sahtekarlık yoluyla saf dışı bırakmaya kararlı olduğunu anlamıştım. Ayrıca firmada çalışanlar artık beni ortaklıkta görmek istemediklerini iyice belli etti. New York'a gidip işlemlerimi New York Menkul Değerler Borsası üyelerinden birinin ofisinde yürütmeye karar verdim. Artık fiyatların telgraf aracılığıyla bildirildiği Boston'daki ofislerden sıkılmıştım. Olayların kaynağına yakın olmak istiyordum. New York'a geldiğimde 21 yaşındaydım ve cebimde bütün servetim olan 2500 dolar vardı. Size 20 yaşındayken 10000 dolarım olduğunu söylemiştim. Söz ettiğim şeker işindeki marjımsa 10000'in üstündeydi. Ama kaybettiğim zamanlar da oluyordu. Yaptığım alım-satımlar sağlam bir temele dayanıyordu ve genellikle kaybettiğimden çok kazanıyordum. Eğer ilk planımı sürdürmeyi başarırsam kazanma şansım 10'a 7 idi. Kazanacağım zaman hisse senedini almadan önce doğru işi yaptığım konusunda emin hissederdim kendimi. Kaybetmeme neden olan şey ilk planımdan vazgeçmem yani borsadaki göstergelerin duruma uygunluğunu denetlemeyi bırakmam olurdu. Her şeyin bir zamanı vardır ama o dönemde ben bunu bilmiyordum. İşte Wall Street'te kazananlarla kaybedenleri ayıran şey budur. Bildiğimiz aptallar vardır. Bunlar her şeyi yanlış yerde yanlış zamanda yaparlar. Bir de Wall Street aptalı vardır. Her zaman bir şeyler alıp satması gerektiğini düşünür. Hiç kimse her gün durmadan hisse alıp satacak şansa ya da bilgiye sahip olamaz. Ben de bunun canlı bir kanıtıydım. Bandı deneyimlerimin ışığında okuduğum zamanlarda para kazanıyor, tamamen duygularımla hareket edince de kaybediyordum. Ben de herkes gibiydim. Tam karşımda fiyat tahtası duruyordu. İnsanlar bandtan gelen fiyatları izliyor, bu arada ellerindeki makbuzların paraya ya da bir kağıt parçasına dönüşmesine tanık oluyordu. Ben de arada sırada bu heyecanlı havaya kapılıyordum. Bucket oynayanların marjı dardır. Uzun vadeli yatırım yapılmaz oralarda. İnsan göz açıp kapatana kadar silinip gidebilir borsadan. Wall Street'te sürekli hareket arayan ve bu hareketin nedenini araştırmayan insanlar zarar ederler. Bunların arasında kendilerini ücretli işçiler gibi her gün eve para götürmek zorunda hissedenler de vardır. Unutmayın, bense daha çocuktum. O günlerde bugünkü aklım yoktu. Oysa 15 yıl sonra 2 hafta boyunca değer kazanacağını hissettiğim bir hissenin 30 puan yükselmesini izleyecek ancak o zaman hissenin güvenli olduğuna inanarak alım yapacaktım. Hiç param yoktu. Borsaya yeniden girmeye çalışıyordum ve bunun için dikkatli olmam gerekiyordu. Haklı olduğuma inanmak için beklemek zorundaydım. Bu 1915'te oldu. Aslında uzun hikayedir. Yeri geldiğinde anlatırım. Şimdi kaldığımız yerden bana yıllarca kazanç sağlayan bakır çopların beni yaya bıraktığı günlerden devam edelim. Üstelik beni resmen uyutmuşlardı. Yaşamımın daha sonraki dönemlerinde de tekrarlandı bu. Bir borsa spekülatörünün her şeyden önce kendi içindeki düşmanlarla savaşması gerekir. Neyse cebimde 2500 dolarla New York'a geldim. Burada insanın güvenebileceği bakış şoplar yoktu. Borsa ve polis el ele verip iyice daraltmıştı bakış şopları. Ayrıca ben oynayacağım paraya sınır getirilmeyecek bir yerde alım-satım yapmak istiyordum. Elimde fazla para yoktu ama kısa sürede bunu çoğaltacağımı umuyordum. Başlangıçta benim için en önemli şey 3 kağıda getirilmeyeceğim bir yer bulmaktı. Bu yüzden bizim orada şubesi olan bir New York Menkul Kıymetler Borsası firmasına gittim. Bu aracı kurum kapanalı çok oluyor. Orada fazla kalmadım. Ortaklardan biriyle anlaşamadık. Ben de A.R. Fullerton kampanyaya gittim. Birileri onlara geçmiş deneyimlerimden söz etmiş olacak ki çok geçmeden bana çaylak borsacı demeye başladılar. Ben zaten hep yaşımdan genç göstermişimdir. Bu zaman zaman bir dezavantaj olabiliyordu. Ama sürekli benden yararlanmaya çalıştıkları için kendimi başkalarına karşı savunmaya da teşvik ediyordu. Bucket shoplardaki insanlar beni hep genç görüp şansım yaver gittiği için kazandığımı ve kendilerini bu yüzden geride bıraktığımı sanıyorlardı. Ama 6 ay sonra cebimde tek kuruş para kalmamıştı. Oldukça aktif bir yatırımcıydım ve ortalıkta sürekli para kazandığım söylentisi yayılmıştı. Herhalde benim üzerimden yüksek komisyon kazanıyordu aracı kurumlar. Hesabımda para kalmadığı pek olmuyordu ama nedense sonunda kaybediyordum hep. Dikkatli oynuyordum ama yine de kaybetmekten kurtulamıyordum. Bunun nedeni de bucket shoplarda elde ettiğim başarıydı. Oyunu ancak bucket shoplarda oynarsam kazanabiliyordum. Çünkü buralarda dalgalanmalara göre seçiyordum hisse senetlerini. Banttan gelen fiyatları buna göre okuyordum. Bir hisse senedini satın aldığımda fiyatı önümdeki tahtada görebiliyordum. Hatta alım yapmadan önce bile o hisseye tam olarak ne kadar ödeyeceğimi biliyordum. İstediğim zaman da satabiliyordum hisseleri. Her zaman kıl payı kurtuluyordum. Çünkü yıldırım hızıyla hareket edebiliyordum. Bir saniye içinde şansımı denemeye ya da daha fazla zarar etmemek için elimdeki hisseleri satmaya karar verebiliyordum. Örneğin bazen bir hisse senedinin en az bir puan oynayacağından emin oluyordum. Hemen koşup hisseye saldırmama gerek yoktu. Bir puanlık bir marj açabilir ve paramı anında iki katına çıkartabilirdim. Ya da yarım puanı yeğler karımı sınırlardım. Günde 100-200 hisse olunca bir ay içinde epey bir kar sağlardı bana. Bu işin bir sakıncası vardı. O da Bucket Shop'un benim yüzümden sürekli zarar edecek kadar parası olsa da bu zarara girmek istememesiydi. Kimse dükkanında sürekli kazanan bir müşteriyi görmeye dayanamaz. Neyse Bucket Shop'larda kusursuz işleyen bu sistem Fullerton'un ofisinde işe yaramıyordu. Ben Fullerton'da hisse senetlerini fiilen satın almak ve satmak zorundaydım. Bantta şekerin fiyatı 105 ben 3 puanlık bir düşüş olacağını tahmin edebiliyordum. Ancak banttan gelen fiyat 105 ise borsa salonundaki fiyat 104 ya da 103 olabiliyordu. Fullerton'un borsadaki adamı benim 1000 hisse senedi satma talimatını aldığında fiyat daha da düşmüş olabiliyordu. Ben de elime makbuz geçene kadar hisselerimi ne kadardan sattığımı bilemiyordum. Bir Bucket Shop'ta bana 3000 dolar getirebilecek bir işlem, borsa ofisinde tek kuruş bile getirmeyebiliyordu. Elbette bu biraz uç bir örnek ama AR Flurton'un ofisinde banttan gelen bilgiler işime yaramıyordu ve ben bunun farkında değildim. Bir de tabii eğer satış talimatım yüksekse bu fiyatı daha da düşürüyordu. Bucket Shop'larda kendi alım satımlarımın borsadaki etkisini hesaplamak zorunda kalmazdım. New York'ta oynanan oyun ise çok farklıydı ve ben bu oyunu kaybediyordum. Her şeyi kuralına göre oynadığım için kaybediyor sayılmazdım. Kazanmama engel olan şey cahilce attığım adımlardı. Bandı hep çok iyi okuduğum söylenir ama bandı okumakta uzman olmam beni kurtaramadı. Borsa salonunda çalışanlardan biri olsam belki de daha başarılı olurdum. Orada işlemlerin tam ortasında olacağım için kendi sistemimi borsanın sistemine uydurma şansını bulurdum. Ama bugünkü kadar büyük çapta alım-satım yapıyor olsaydım, kendi işlemlerimin etkisini hesaba katmadığım sürece yine de başarılı olamazdım sanıyorum. Kısacası hisse senedi spekülasyonundan anlamıyordum. Çok önemli bazı unsurlarını anlıyor ve bunlardan yararlanıyordum ama yine de bu oyunu tümüyle bilmedikten sonra kazanmama olanak yoktu. Dışarıdan gelen acemi bir çaylağın borsadaki şansı sıfırdı. Hata yaptığımı fark etmem uzun sürmedi ama hatanın nerede olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Bazen sistemim kusursuz işliyor sonra birdenbire arka arkaya çuvallıyordum. Unutmayın daha 22 yaşındaydım. Kendimi çok akıllı zannedip hatalarımı kabul etmek istemediğimi de sanmayın. O yaşta kimse bir şey bilmez. Ofiste çalışanlar bana çok iyi davranıyordu. Maaş şartı olduğundan istediğim kadar büyük oynayamıyordum. Ama AR Fullerton ve şirketin diğer elemanları bana karşı çok iyi davranıyordu. 6 ay alım-satım yaptıktan sonra yanımda getirdiğim ve orada kazandığım paraların hepsini bitirmekle kalmamış firmaya da birkaç yüz dolar borçlanmıştım. Henüz çocuk sayılırdım. Evimden ilk kez ayrılıyordum. Ve 5 kuruşum yoktu. Ama yine de hatanın kendimde değil, yöntemimde olduğundan emindim. Kendimi size biraz olsun tanıtabildim mi bilmiyorum. Ben borsada soğukkanlılığımı asla kaybetmem. Hiçbir zaman banttan gelen bilgilerin yanlış olduğunu iddia etmem. İnsan borsaya kızarak fazla yol alamaz. Bir an önce tekrar hisse senedi satın almak istiyordu. Hiç vakit kaybetmeden Fullerton'a gidip Ey Arp bana 500 dolar borç verir misin dedim. Niçin diye sordu. Para lazım dedim. Niçin diye sordu. Maaş için elbette dedim. 500 dolar mı deyip kaşlarını çattı. Biliyorsun %10'luk bir maaş koyman gerekiyor. Bu 100 hisse için 1000 dolar eder. En iyisi ben sana kredi vereyim. Olmaz dedim. Kredi istemiyorum. Firmaya zaten borcum var. Ben sizden borç istiyorum. Bu parayla hemen gidip oynayacağım. Sonra da borcumu ödeyeceğim. Nasıl oynayacaksın diye sordu. Bir bakış shop'a gidip orada oynayacağım dedim. Burada oyna dedi. Olmaz dedim. Bu ofisteki oyuna yetişemiyorum ama bakış shop'ta kazanacağımı çok iyi biliyorum. Ben onların oyunundan anlıyorum. Burada ne hata yaptığımı anlamadım galiba. Bana parayı verdi. Bucket şopların korkulu rüyası haline gelmiş olan ben de bütün paramı kaybettiğim o ofisten çıktım. Eski kasabama dönemezdim çünkü oradaki bakış shoplar beni içeri bile almazdı. New York söz konusu değildi çünkü o dönemde orada bucket şop kalmamıştı. 1890'larda Broad Street ve New Street bu dükkanlarla doluymuş. Ama benim ihtiyacım olduğunda hepsi kapanmıştı. Ben de biraz düşündükten sonra St. Louis'e gitmeye karar verdim. Orada bütün Orta Batı'yı elinde tutan iki büyük bakış şop olduğunu duymuştum. Şubeleri her kente yayılmıştı. İşlem hacimlerinin doğu kıyısındaki dükkanları kat kat geçtiği söyleniyordu. Bu bakış şoplar herkese açıktı ve en iyi yatırımcılar burada diledikleri gibi alım-satım yapıyordu. Bir tanıdığım bu firmalardan birinin sahibinin ticaret odası başkanı olduğunu söylemişti. Ama bu St. Louis'de değildi sanıyorum. Her neyse, 500 dolarımı alıp bu bakış şopa gittim. Bu parayla AR Fullerton Company'de maaş olarak kullanabileceğim kazançlar elde etmeye kararlıydım. St. Louis'e vardığımda otele yerleştim. Yıkandım ve hemen çıkıp bakış şoplara gittim. Bunlardan biri J.G. Dullan Company, diğeri ise H.S. Teller Companyydi. Buralarda para kazanacağımdan emindim. Hiçbir şeyi şansa bırakmayarak dikkatli ve yavaş oynayacaktım. Tek korkum birinin beni tanıyıp kim olduğumu onlara söylemesiydi. Çünkü çaylak borsacının ünü bütün ülkedeki bakış shoplara yayılmıştı. Bu dükkanlar kumarhane gibidir. Hiçbir şey gizli kalmaz. Dalının yeri Taylor'dan daha yakındı. Ben de önce oraya gittim. Onlar beni tanıyıp oradan kovmadan biraz iş yapmayı umuyordum. Bakış şoptan içeri girdim. Dev gibi bir yerdi ve ayakta durmuş fiyatlara bakan en az 200 kişi vardı. Memnun olmuştum çünkü o kalabalıkta fark edilme tehlikesi daha azdı. Durup fiyat tahtasını izledim ve hisse senetlerini dikkatle tek tek incelemeye başladım. Sonunda ilk oyunum için bir hisse seçtim kendime. Çevreme baktım ve paranın yatırılıp makbuzun alındığı gişeyi buldum. Gişedeki görevli bana bakıyordu. Ben de yanına gidip, Pamukla buğday buradan mı alınıp satılıyor diye sordum. Evet evlat dedi. Hisse senedi de alabilir miyim? Alabilirsin eğer paran varsa. Paran var hem de çok dedim. Harçlığıyla böbürlenen bir çocuk gibi. Var demek dedi. Bir yandan da gülümsüyordu. 100 dolara kaç hisse senedi alabilirim diye sordum ciddi bir tavırla. 100 tane 100 doların varsa tabii. 100 doların var. Hatta 200 dolarım da var. Vay canına dedi. Sen bana 200 tane hisse senedi de al dedim hemen. Hangi hisseden 200 tane dedi? Sesi ciddiydi. Artık iş konuşuyorduk. Tekrar tahtaya baktım ve sanki o an aklıma gelmiş gibi 200 tane Omaha 11 dedim. Tamam dedi. Elimdeki parayı aldı, saydı ve sonra da makbuzu yazmaya başladı. Adın diye sordu. Ben de yanıtladım. Horace Kent Makbuzu alıp fiyattaki gelişmeleri izlemek üzere diğer müşterilerin yanına oturdum. Fiyat sürekli oynadı. Ben de o gün birkaç kez alım-satım yaptım. Ertesi gün de aynı şekilde geçti. İki gün içinde 2800 dolar kazanmıştım. Ve o haftayı orada geçirmek istiyordum. Bu hızla kazanmaya devam edersem sorunlarım hallolacak gibi görünüyordu. Sonra da gidip diğer bakır şopta bir hafta geçirirdim ve şansım yaver giderse New York'a ceplerim dolu dönerdim. Üçüncü günün sabahında mahcup mahcup gişeye gidip 500 dolarlık bir RT hissesi istemek üzereyken görevli bana Mr. Kent patron sizi görmek istiyor dedi. Oyunun bittiğini anlamıştım ama yine de sordum. Niçin görmek istiyor beni? Bilmiyorum. Nerede? Bürosunda şuradan geçeceksiniz. Parmağıyla bir kapıyı işaret etti. İçeri girdim. Dolun masasının başında oturuyordu. Sandalyesinin üzerinde döndü ve bana otur bakalım Livingston dedi. Gösterdiği sandalyeye otururken içimdeki son ümitte kırılmıştı. Beni nasıl tanıdığını bilmiyorum. Belki de otel defterindeki kaydımdan. Beni için görmek istediniz diye sordum. Bak evladım sana karşı değilim anladın mı? Hem de hiç değilim. Hayır anlamadım dedim. Döner sandalyesinden kalktı. İri yarı dağ gibi bir adamdı. Şöyle gel bakalım Livingston diyerek beni yanına çağırdı. Ben de kapıya doğru gittim. Kapıyı açarak salondaki müşterileri gösterdi. Görüyor musun dedi. Neyi? Şu adamları. İyice bir bak onlara. 300 tane müşteri var dışarıda görüyor musun? 300 herif. Sonra sen geliyorsun ve iki gün içinde benim iki haftada bu 300 adamdan kazandığım paradan daha fazlasını alıyorsun. Bu böyle olmaz. Sana karşı bir şeyim yok. Kazandığın kadarını buyur sende kalsın. Ama daha fazlasını umma. Artık burada senin için bir şey kalmadı. Ama ben... Konu kapanmıştır. Seni önceki gün gördüğümde tipini hiç beğenmedim. Hem de hiç. Numara yaptığını anlamıştım. O salağa çağırdım. Bir yandan da parmağıyla gişedeki görevliyi gösteriyordu. Ve ne yaptığını sordum. Bana anlatınca ona dedim ki o çocuğun tipini hiç beğenmedim. Bize numara yapıyor. O kuş beyinli de ne numarası patron adı horusmuş onun kendini adam zannediyor ama daha süt kuzusu numara falan yok dedi. Ben de daha fazla itiraz etmedim. Ama o aptal yüzünden 2800 dolar zarar ettim. Ama gözüm yok güle güle harca. Ancak bil ki bundan sonra kasamız sana kapalı. Bakın ben diye başladım söze. Asıl sen bak Livingston dedi. Senin hakkında çok şey duydum. Ben hayatını başkalarının... Yok. <gülüyor> ben hayatımı başkalarının parası üzerinden kazanıyorum. Ve sana burada yer yok. Bak ses çıkartmıyorum. Şimdiye kadar kazandığını al git. İnat edecek olursan bozuşuruz haberin olsun. Artık kim olduğunu biliyorum. Hadi yürü. 2800 dolarım cebimde. Dolanın dükkanından ayrıldım. Taylor da aynı mahalledeydi. Taylor'ın çok zengin bir adam olduğunu, at yarışı bahis salonları da olduğunu duymuştum. Onun bakış shopuna gitmeye karar verdim. Az bir miktarla başlayıp yavaş yavaş bin hisseye mi çıksam yoksa büyük oynayıp tek vurgunlama yetinsem diye düşünüyordum. O dükkanda da bir günden fazla barınabileceğimi sanmıyordum. Bu adamlar zarar etmeye başladıklarında kafaları hemen çalışıyordu. Bu yüzden bin tane bir almak istemedim. Oysa 4-5 puan kazanacağımdan emindim. Ama kuşku çekersem ya da bu hisse senedinde uzun pozisyonda olan çok müşteri varsa bana hiç hisse satmayabilirlerdi. Ben de fazla açılmadan küçük oynamaya karar verdim. Burası Dolun kadar büyük bir yer değildi ama daha iyi döşenmişti ve müşterileri daha kaliteliydi. Her şey bana çok uygun göründü ve bin tane bir artı almaya karar verdim. Gişeye gidip görevliye bir artı almak istiyorum limit nedir diye sordum. Limit yok dedi görevli paranız varsa istediğiniz kadar alabilirsiniz. 1500 hisse istiyorum dedim ve görevli makbuzu yazarken cebimdeki paraları çıkarttım. Sonra aniden kızıl saçlı bir adam gişedeki adamı kenara itti. Bana gelip, hey Livingston sen Dolan'a git senin paranı istemiyoruz dedi. Makbuzumu verin bari dedim. Biraz bir artıya almıştım. Makbuz falan yok dedi. Bu arada diğer görevliler de adamın arkasında toplanmış bana bakıyordu. Sakın buraya adım atayım deme. Senin paran bize lazım değil anladın mı? Adama kızmanın ya da kavga etmenin hiçbir anlamı yoktu. Ben de otele döndüm. Oda parasını ödedim ve New York'a giden ilk trene bindim. Canım sıkkındı. Para kazanmaya hazırlanırken otellerden Taylor adam beni tek bir işlem yaptırmadan tanımıştı. New York'a döndüm. Fullerton'a 500 doları geri ödedim. Ve San Louis'de kazandıklarımla yeniden oynamaya başladım. Hem iyi hem kötü günlerim oluyordu. Ama hiç değilse zarar etmiyordum. Ayrıca her şeyi sıfırdan öğrenmeye başlamıştım. Borsada spekülasyon yapmanın hiç de benim sandığım gibi bir şey olmadığını gördüm. Kastedeki bulmacaları çözmeden rahat edemeyen bulmaca tutkunlarından biri gibi olmuştum. Bulmaca çözenler her sözcüğü bulmadan elindeki bulmacayı bırakmaz. Ben de kendi bulmacamı çözmek istiyordum. Artık yolumun bir daha bakış düşmeyeceğine inanmıştım. Oysa yanılmışım. New York'a döndükten iki ay sonra Flurton'un ofisinde yaşlı bir adam geldi. AR'ın tanıdığıydı. Biri bana bir zamanlar ortak olduklarını ve yarış olduğunu söyledi. Caz’ın eskiden parlak günler yaşadığı belliydi. Beni McDavid adında bir adamla tanıştırdılar. Çevredekilere St. Louis'de halkı dolandıran bir at yarışı çetesinden bahsediyordu. Bu çetenin başında da Bahis salonları olan Teller diye biri vardı. Adı neymiş diye sordum. H.S. Teller. Ben o adamı tanıyorum. O herifte iş yok dedi McDavid. Hem de hiç dedim. Aslında benim onunla görülecek bir hesabım var. Nasıl yani? Bu adamlardan öç alabilmenin tek yolu cüzdanlarını çarpmak. Belki ona şimdi sen Louis'de dokunamıyorum ama bir gün karşısına çıkacağım. Sonra da McDavid'e olanları anlattım. Aslında dedi Mac, adam önce buraya New York piyasasına girmeye çalıştı. Beceremeyince de Hubuk'un bir yer açtı. İstediğin kadar oynayabiliyormuşsun, limit yokmuş. Ama müşterileri soyup soğana çeviriyorlarmış. Nasıl bir yermiş burası diye sordum. Bahis salonunu kastettiğini sanıyordum. Bucket shop dedi McDavid. Açık olduğuna emin misin diye sordum. Evet birkaç arkadaş gelip anlattı bana. Ama bunlar kulaktan dolma söylentiler dedim. Gidip kendin dükkanın açık olup olmadığına bakar mısın? Sor bakalım en fazla ne kadar oynayabilirmişiz? Oldu evlat dedim Mac David. Ben yarın sabah gider araştırırım. Sonra da gelip öğrendiklerimi anlatırım. Söylediği gibi de yaptı. Taylor büyük işler çeviriyordu ve eline geçen her parayı cebine indirmeye kararlıydı. Günlerden Cuma'ydı. Borsa bütün hafta yükselmişti. Cumartesi günü banka hesaplarının kabarık olacağına kuşku yoktu. Bu büyük aracı kurumların piyasaya atlayıp küçük komisyoncuların hesaplarını silkelemeleri için iyi bir fırsattı. İşlemlerin son yarım saatinde özellikle o gün aktif olan hisse senetlerinde benzer hareketler görülecekti. Bunlar da mutlaka Taylor'ın müşterilerinin uzun pozisyonda oldukları hisse senetleri olacaktı. Bu yüzden dükkan bu hisselerden kısa pozisyon satışı yapan birini sevinçle karşılayacaktı. Taylor'ı köşeye sıkıştırmanın yolunu bulmuştum işte. Üstelik birer puanlık marjlarla işten bile olmayacaktı bu. O cumartesi sabahı Teller’ın Who yerine doğru yollandım. Müşteri salonuna şık bir fiyat tahtası yerleştirmiş, her tarafı gişelerle donatmıştı. Bir de ortalıkta gri üniformalı özel bir güvenlik görevlisi dolaşıyordu. Salonda 25 kadar müşteri vardı. Salonun müdürüyle konuşmaya başladım. Bana nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Ben de havadan sudan bahsettim. İnsanın at yarışlarında istediği kadar oynayabileceğini, şansıyaver giderse birkaç dakika içinde binlerce dolar kazanabileceğini, Hisse senetlerinde ise birkaç kuruş için günlerce beklemek gerektiğini söyledim. O da bana borsada oynamanın çok daha güvenli olduğunu, müşterilerinden bazılarının ne kadar çok para kazandığını ve yeterince büyük oynayan herkesin yarışlardan daha fazla kazanabileceğini anlattı. Oradan çıkıp bahisçiye gideceğimi sanıyordu herhalde. Paramın birazını atlara kaptırmadan önce orada bırakmamı sağlamaya çalışıyordu. Bana acele etmemi, borsanın cumartesileri saat 12'de kapandığını söyledi. Böylece öğleden sonraya yarışlara gidebilirdim. Üstelik doğru hisseleri seçersem kazandığım paraları bahisçi de oynayabilirdim. Ona inanmaz gözlerle baktım. O da beni ikna etme çalışmalarına devam etti. Benim gözüm saatteydi. Saat 11.15'te olur dedim ve çeşitli hisse senetlerinden satış emri vermeye başladım. Cebimden 2000 dolar nakit para çıkarttım. Müdür sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Bana mutlaka çok para kazanacağımı ve oraya sık sık geleceğimi umduğunu söyledi. Her şey düşündüğüm gibi oldu. Yatırımcılar zarar etmemek için ellerindeki hisseleri birer birer satmaya başladı. Ve elbette fiyatlar düştü. Ben işlemlerimi borsa kapanmadan 5 dakika önce tamamlattım. Toplam 5100 dolar kazanmıştım. Paramı almak üzere gişeye gittim. İyi ki gelmişim dedim müdüre. Bir yandan da makbuzlarımı uzatıyordum. Affedersin dedi. Paranın hepsini şimdi ödeyemem sana. Bu kadar kazanacağını tahmin etmemiştim. Pazartesi sabahı parayı cebinde bil. Tamam ama önce kasada ne varsa ver dedim. Önce küçük oynayanların parasını ödeyeyim. Sonra sana ilk yatırdığını üstüne de kasada ne kalmışsa onu öderim. Diğer kazananlara paralarını ödemeye başladı. Paramın ödeneceğine kuşkum yoktu. Dükkan bu kadar iyi iş yaparken Teller'ın su koy vereceğini sanmıyordum. Öyle olsa bile kasada kalanları almaktan başka çarem yoktu. 2000 dolarımı aldım. Üzerine de kasada kalan 800 doları ödediler. Pazartesi sabahı geri geleceğimi söyledim. Paranın mutlaka geleceğine yemin etti. Pazartesi Hubuk'na vardığımda saat 12'ye geliyordu. Müdür Teller'ın beni kovduğu gün San Louis'de gördüğüm bir adamla konuşuyordu. Hemen müdürün merkez ofise telefon ettiğini ve onların da olayı araştırması için birini yolladığını anladım. Sahtekarlar kimseye güvenmez. Paramı almaya geldim dedim müdüre. Bu o adam mı diye sordu San Louis'li. Evet dedi ve cebinden bir tomar zar çıkarttı. Dur biraz dedi San Louis'li ve bana dönerek Livingston sana bizim dükkanlarda dolaşmayacaksın demedik mi? dedi. Önce paramı ödeyin dedim. Ve o da bana 2300 dolar verdi. Dört tane 500'lük, üç tane de 100'lük banknot. Ne diyorsunuz dedim sen Louis'liğe. Sana bizim dükkanlarda oynamamanı söylemiştik. Evet ben de buraya onun için geldim zaten. Bir daha da geleyim deme. Defol diye bağırdı bana. Gri üniformalı güvenlik görevlisi rastlantıymış gibi hiç istifini bozmadan yanımıza geldi. Sen Luisli yumruğunu sıkarak müdürü azarlamaya başladı. Bu adam bizi soyarken aklın neredeydi senin? Bu adamına da Livingston sana bu konuda emir verilmişti. Bana bak dedim Sen Luisli'ye. Burası Sen Luis değil. Patronunun Sen Luis'de çevirdiği dolaplar burada sökmez. Bir daha seni bu ofiste görmeyeyim, buraya adım atayım deme diye bas bas bağırdı. Ben buraya gelemezsem kimse gelemez dedim ona. Burada üç kağıda yer yok. Sen Louis'le anında yumuşattı sesini. Bak evladım dedi, sıkıntılı bir halde. Bizi kırma, biraz mantıklı ol. Biz her gün böyle zarar edemeyiz. Patron senin kim olduğunu duyunca küplere binecek. Rica ediyorum Livingston. Olur merak etme diye söz verdim. Mantıklı ol biraz, ne olur? Tanrı aşkına gelme bir daha buraya. Bırak burada iyi bir başlangıç yapalım. Buralarda yeniyiz daha, olur mu? Bir daha geldiğimde bu kadar gürültü istemem dedim çıkarken. Sen Louis'li nefes nefese müdürle konuşuyordu. Sen Louise de beni kovmalarının öcünü almış, epey para kazanmıştım. Artık sinirlenmeye ve daha fazla üzerlerine gitmeye gerek yoktu. Fullerton'un ofisine gidip. Olanları McDavid'e anlattım. Sonra da eğer sakıncası yoksa benim için Taylor'ın yerine gidip küçük çapta 20-30 hisselik alımlar yapmasını rica ettim. Böylece dükkandakiler ona alışacaktı. Ben de fırsat kollayacak ve iyi bir hisse bulduğumda hisseleri artırması için ona telefonla talimat verecektim. McDavid'e 1000 dolar verdim. Söylediğim gibi Hubukun'a gitti ve çok geçmeden düzenli müşterilerinden biri oldu. Derken bir gün hisselerden birinin aniden düşmeye başlayacağını fark ettim ve Mek'e haber verdim. Mek de satabildiği kadar hisse sattı. O gün Mek'e payını ve masraflarını ödedikten sonra cebime 2800 dolar kaldı. Herhalde Mek kendi hesabına da bir miktar oynamıştı. Aradan bir ay geçmemişti ki Taylor Hubuk'un şubesini kapattı. Ortalıkta dönenler polisin şüphesini çekmişti. Ayrıca yatırdığımız paranın karşılığını alamıyorduk. Gerçi orada yalnızca iki kez alım satım yapmıştık. O dönemde borsa çılgın bir yükselme eğilimi içindeydi. Ve hisse senetleri bir puanlık maaşları silecek kadar bile kar etmiyordu. Bu arada bütün müşteriler borsanın yükseleceği beklentisi içinde olduklarında hep o yönde oynuyor, hep de kazanıyorlardı. Bakış şoplar salgın hastalık gibi bütün ülkeyi sarmıştı. Artık bakış şoplar çok değişti. Eski bakış şoplarda alım satım yapmak saygın bir brokerın ofisinde spekülasyona girmekten daha avantajlıydı. Öncelikle marj tükenir tükenmez işlem kendiliğinden kapanıyordu. Bu da zarar edilmesini önlüyordu. Oynadığınız paradan daha fazlasını kaybetmeniz olanaksızdı. Ayrıca verdiğiniz talimatların uygulanmaması ya da geç uygulanması gibi şeyler de söz konusu olmuyordu. New York'taki bucket shoplar batı bölgelerindeki dükkanlar kadar liberal değildi. Burada kimi hisse senetlerinden elde edilebilecek kar 2 puanla sınırlandırıldı. Şeker, tenis, kömür ve demir bunların arasındaydı. Bu hisseler 10 dakikada 10 puan hareket etmiş olsalar da makbuz başına ancak 2 puanlık kar elde edilebilirdi. Aksi halde müşterinin 1 dolar koyup karşılığında 10 dolar kazanarak çok fazla kar edeceği düşünülüyordu. Sonraları en büyükleri de dahil olmak üzere birçok bakır shop'un bazı hisse senetlerini alıp satmayı reddettikleri bir dönem geldi. 1900'lerde seçimlerden bir gün önce McKinley'in kazanacağı kesinleşince ülkedeki bakır şopların hiçbiri müşterilerin hisse senedi satın almasına izin vermedi. Seçim bahisleri 1'e 3 McKinley lehineydi. Pazartesi günü hisse senedi alarak 3 ila 6 hatta daha fazla puan kar edilebilirdi. Brian üzerine bahse girip üstüne üstlük bir de hisse senedi satın alan herkes zengin olabilirdi. O gün bakış şoplar hiçbir talimatı kabul etmedi. Eğer bakış şoplar benimle işbirliği yapmayı reddetmeseydi onlardan asla vazgeçmezdim. O zaman da hisse senedi spekülasyonunun birkaç puanlık dalgalanmalar üzerinde oynamaktan ibaret olmadığını öğrenemezdim. 3. Bölüm İnsanın acı deneyimlerden ders almayı öğrenmesi uzun sürer. Her madalyonun iki yüzü vardır. Oysa menkul değerler borsasının tek bir yüzü vardır. Borsanın değer kazanması ya da kaybetmesi değildir önemli olan. Önemli olan borsayı doğru değerlendirmektir. Nedense bunu anlamam, spekülasyonun daha teknik taraflarını öğrenmemden çok daha uzun sürdü. Borsada haklı olduklarını kanıtlamak için hayali paralarla hayali işlemler yapan insanlar tanıdım ben. Kimi zaman bu hayalet kumarbazlar milyonlarca dolar kazanır. İnsanın düşlerinde milyoner olması kolaydır ne de olsa. Bu bana ertesi gün düello yapacak olan bir adamın öyküsünü hatırlatır. Yardımcısı ona iyi nişancı mısın diye sormuş. Adam da gayet alçak gönüllü bir tavırla yanıtlamış. 20 adımdan bir kadehin ayağını vurabilirim. Diğeri hiç istifini bozmadan vermiş cevabını. İyi de o şarap kadehini beynine dolu bir tabanca dayamışken de vurabilir misin? Ben her zaman düşüncelerimi gerçeğe dönüştürür, hayali paralarla oyuna girmem. Bugüne kadar uğradığım zararlar, bana çekilmek zorunda kalmayacağıma emin olana kadar saldırıya geçmemem gerektiğini öğretti. Ama eğer saldırıya geçemeyeceksem, yerimden hiç kıpırdamamayı tercih ederim. Böyle söyleyerek, İnsan zarar edeceğini anladığında geri çekilmesin demek istemiyorum. Elbette çekilmeli. Ancak kararlı davranmak gerek. Yaşamım boyunca bir yığın hata yaptım. Ama kaybettiğim paralar bana deneyim kazandırdı. Ve artık neleri yapmamam gerektiğini biliyorum. Birkaç kez cebimdeki parayı son kuruşuna dek kaybettim. Ama kendime bir yanılma payı bırakmışımdır. Yoksa bugün olduğum yere hiç gelemezdim. Hep ikinci bir şansım olacağına ve o zaman yaptığım hatayı tekrarlamayacağıma inanmışımdır. Her zaman kendime güvenim olmuştur. Eğer bu oyunu kazanmaya niyetliyseniz kendinize ve karar verme yeteneğinize güvenmelisiniz. Bu yüzden ben tüyo denen şeye inanmam. Eğer simitten gelen bir tüyo ile hisse senedi alıyorsam o hisse senetlerini yine simitin tüyosuyla satmam gerekir. O zaman simite bağımlı olurum. Ya satma zamanı geldiğinde simit tatilde olursa? Olmaz. Kimse başkasından duyduğu bir şeye güvenerek zengin olamaz. Kendi deneyimlerimden çok iyi biliyorum ki birisinden gelen tüyo ya da tüyolar bana kendi aklıma güvenerek verdiğim kararlardan daha fazla kar sağlayamaz. Oyunu doğru tahminler yaptığımda büyük paralar kazanmamı sağlayacak kadar iyi öğrenmem 5 yılımı aldı. İlginç deneyimler yaşadığımı sanmayın. Aradan yıllar geçti. O yüzden spekülasyon oyununu öğrendiğim günler artık çok uzakta kaldı. Ve yaşadıklarım da etkisini kaybetti. Birkaç kez bütün paramı kaybettim. Bunun asla hoş bir şey olmadığını herkes bilir. Ama ben de paramı Wall Street'te para kaybeden herkes gibi kaybettim. Bu konuda bir ayrıcalığım olmadı. Spekülasyon işi zor ve çetin bir uğraştır. Spekülasyon işine giren bir insanın borsayı izlemeyi bir an bile bırakmaması gerekir. Fullerton'daki ilk birkaç olaydan sonra işin sırrı ortaya çıktı. Spekülasyon denen şeye yeni bir açıdan bakmam gerekiyordu. Oysa ben hala bu oyunu bucket shoplarda öğrendiğim gibi oynamakla yetiniyordum. Bucket shoplarda oyunu kazandığımı zannederken aslında ancak dükkanı yeniyor, borsadaki gelişmeleri ise aldırmıyordum. Öte yandan bakış şopta çalışırken edindiğim fiyatları okuma becerisi ve güçlü belleğim bana çok yardımcı oldu. Bu özelliklerin ikisi de bende doğal olarak vardı. Borsada edindiğim ilk başarıları onlara borçluyum. Bilgilerime ya da aklıma değil. O dönemde çok cahildim. Henüz kendimi eğitme fırsatını bulamamıştım. Bana oyunu öğreten yine oyunun kendisi oldu. Ama oyunu öğretirken bol bol terde döktürdü. New York'taki ilk günümü anımsıyorum. Bucket Shop'ların beni nasıl kovduğunu ve bu yüzden saygın aracı firmalarla çalışabilmek için New York'a gelişimi anlatmıştım size. İlk girdiğim ofisteki çocuklardan biri New York Menkul Değerler Borsası üyesi Harding Brothers adına çalışıyordu. New York'a sabah gelmiştim. Aynı gün saat 13'te firmada hesap açmıştım ve alım-satım yapmaya hazırdım. Oynamaya başladığımda hiç sorgulamadan Bucket Shop'larda uyguladığım yöntemin aynısını kullandım. Bucket Shop yöntemi dalgalanmaları izleyerek küçük fiyat farklarından yararlanmaktı. Aracı firmada kimse burasının farklı bir yer olduğunu ve başka yöntemlere gereksinim duyacağımı anlatmadı bana. Zaten biri çıkıp yöntemimin burada işe yaramayacağını söyleseydi bile ona kulak asmaz bir de kendim denerdim. Hata yaptığımı ancak para kaybettiğimde inanırım ben. Haklı olduğuma da ancak para kazandığımda emin olurum. İşte spekülasyon budur. O dönem borsa çok canlıydı ve ortalık cıvıl cıvıldı. Bu da hemen havaya girmemi sağladı. Hemen yerimi benimsedim. Gözümün önünde eski dostum fiyat tahtası duruyordu ve ben bu tahtanın dilini daha 15'ime varmadan sökmüştüm. Eski iş yerimde benim yaptığım işi yapan küçük bir çocuk da vardı. Alıştığım türde müşteriler tahtaya bakıyor ya da bandın yanında durarak fiyatları bildiriyor ve borsa hakkında sohbet ediyorlardı. Bütün makineler benim bildiğim makinelerdi. Ortam benim Burlington'da borsadan ilk kazancım olan 3.12 dolar kazandığım gündeki ortamın aynısıydı. Band aynıydı, görevliler aynıydı, yani oyun aynıydı. Üstelik unutmayın, henüz 22 yaşındaydım. Oyunu A'dan Z'ye bildiğimi sanıyordum herhalde. Bilmediğim ne olabilirdi ki? Tahtayı izledim ve gözüme hoş görünen bir hisse senedini seçtim. Her şey olması gerektiği gibiydi. 84'ten 100 hisse satın aldım. Yarım saat geçmeden 85'e çıkınca sattım hisseleri. Sonra yine hoşuma giden bir hisse senedi daha gördüm. Onunla da aynı şeyi yaptım. Kısa süre içinde net 4'te 3 puan kar etmiş oldum. Bu iyi bir başlangıç sayılırdı. Şimdi beni iyi dinleyin. Saygın bir menkul değerler borsası aracı kurumunun müşterisi olarak ilk günümde hem de ilk 2 saat içinde 1100 adet hisse alıp sattım. O günkü sonuçsa tam 1100 dolar zarardı. Yani daha ilk günümde sermayemin yarısı elimden uçup gitti. Üstelik de aldığım hisselerden bazıları bana kar getirdi ama sonuçta günü eksi 1100 dolarla kapattım. Ancak üzülmüyordum çünkü bu olanların kendi hatam olduğunu fark etmemiştim. Seçimlerim gayet yerindeydi ve eğer Kozmopolitan'da oynasaydım bu yöntemle kar ederdim. Bir şeylerin ters gittiği açıktı ve benim bunu 1100 dolar zarar ettikten sonra anlamam gerekirdi. Oysa ben hala yöntemime güveniyordum. İnsan 22 yaşındayken bu kadarcık cehaleti normal karşılamak gerekir. Birkaç gün geçtikten sonra kendi kendime burada bu yöntemle oynayamam, banttan gelen bilgiler işime yaramıyor burada dedim. Ama nedense aynı şekilde alım-satım yapmaya devam ettim inatla. Hiç param kalmayana kadar bir adım ileri iki adım geri yöntemimi sürdürdüm. Fullerton'a gidip 500 dolar istedim. Sonra hatırlayacaksınız, Sen Louis'e gittim ve oradaki bakış shoplardan kazandığım paralarla geri döndüm. Bakış shoplarda oynayıp da kaybetmeme olanak yoktu zaten. Bir süre daha dikkatli oynadım ve durum düzeldi. Cebime para girince daha iyi yaşamaya başladım. Kendime arkadaşlar edindim ve eğlenceye de zaman ayırmaya başladım. Daha 23 yaşına bile gelmemiştim. New York'ta yalnızdım. Ceplerim kolay kazanılmış parayla doluydu. Ve artık borsa mekanizmasını çözdüğüme emindim. Artık talimatlarımı verirken borsa salonunda yerine getirilmelerinin alacağı zamanı da hesaba katıyor ve daha tedbirli davranıyordum. Ama hala banttan gelen fiyatlara göre veriyordum kararlarımı. Yani genellemeler yapmıyordum henüz. Bu devam ettiği sürece yöntemimin hatalı yerlerini göremeyecektim. Derken 1901 yılında Borsa büyük bir patlama yaptı. Ve ben yaşıma göre oldukça büyük para kazandım. O yılları hatırlayanınız var mı? Amerika hiç olmadığı kadar zengindi. Sanayi kuruluşları güçlerini birleştirerek sermayelerini bir araya getirmeye başlamışlar. Bu arada halk kendini tümüyle borsaya vermişti. Eski parlak dönemlerde Wall Street 250 bin hisse senedinin alınıp satıldığı 25 milyon dolarlık hissenin el değiştirdiği günlere tanık olmuştu. 1901'de ise 3 milyon hisse senedinin işlem gördüğü günler oldu. Herkes deli gibi para kazanıyordu. Çelik sanayicileri New York'a hücum etti. Bu milyonerlerin paraya sarhoş denizciler kadar bile saygısı yoktu. Onları tatmin eden tek şey borsaydı. Wall Street'ten gelip geçen en büyük oyuncular o dönemde ortaya çıktı. John W. Gates, arkadaşları John A. Drake, Loyal Smith ve diğerleri. Ellerindeki çelik hisselerinin bir bölümünü satarak parasıyla dev Rock Island sistemi hisselerinin büyük bir kısmını açık piyasada satın alan Ratesley's More grubu, Schwab, Frick, Phipps ve Pittsburghlular. Ayrıca başka dönemlerde büyük borsacı sınıfına girecek ama bu karmaşa içinde kaynayıp giden sayısız yatırımcı. İnsan istediği türden istediği kadar hisse alıp satabiliyordu. Key'in Amerika çelik hisseleri için ayrı bir piyasa oluşturdu. Bir broker birkaç dakika içinde 100 bin hisse senedi sattı. Ne günlerdi onlar. Ne güzel kazançlar elde etmiştik. Üstelik hisse senedi satışları vergiden muaftı. Bu dönem hiç sona ermeyecek gibiydi. Elbette bir süre sonra ortalıkta felaket kehanetleri dolaşmaya başladı. Borsanın gediklileri kendilerinin dışında herkesin çıldırdığını söylüyordu. Fakat onların dışında herkes para kazanmaktaydı. Ben de bu gidişin duracağını ve herkesin önüne çıkan hisseyi almaktan vazgeçeceğini sezmiştim. O yüzden alımlarımı durdurup satmaya başladım. Ama hisselerimi sattıkça zarar ediyordum. Ve eğer çok hızlı hareket etmeseydim çok daha fazla zarar ederdim. İyi fırsatları kolluyordum ve dikkatli oynamaya gayret ediyordum. Hisse satın aldığımda kar ediyor, kısa pozisyonda satış yaptığımda da bir miktar kaybediyordum. Gençken bilene kadar yüksek miktarda hisse alıp sattığım düşünülecek olursa borsadaki patlamadan fazla kâr etmediğim anlaşılır. Ancak elimden bir hisseyi eksik etmezdim. O da Norton Pasifik'te. Bu durumda banttan gelen bilgileri doğru yorumlayabilmek becerisi çok işime yarıyordu. Hisse senetlerinin çoğu yerinde saymaya başlamıştı. Ama bu hisse yükseldikçe yükseliyordu. Conlo Herman grubunun hem adi hem de tercihli Norton Pacific hisselerini düzenli olarak aldığını sonradan öğrendik. Elimde bin kadar adi Norton Pacific hissesi vardı. Ve ofiste herkesin tavsiyesine rağmen bunları satmıyordum. Fiyat 110'a çıkınca 30 puan kar etmiş oldum ve artık satma zamanının geldiğine karar verdim. Böylece brokerdaki hesabım 50 bin dolara çıktı. Bu o güne kadar bir araya getirebildiğim en fazla paraydı. Oysa daha birkaç ay önce aynı ofiste bütün paramı son kuruşuna kadar kaybetmiştim. Belki hatırlarsınız Harriman grubu Morton ve Hill'e Burlington Great Norton, Norton Pasifik kuruluşunda hisse istediklerini bildirmişti. Morgan'da öncekiğine 50 bin, NP hissesi satın alma talimatı vermiş, böylece hisselerini artırmaya başlamıştı. Keane ise Robert Bacon'a 150 bin hisse alma emrini vermiş, bu emir de yerine getirilmişti. Keane brokerlardan biri olan Eddie Norton'u NP yatırımcıları arasına göndererek 150 bin hisse aldırtmış, bunu 50 bin hisselik bir alım emri daha izlemiş ve derken ünlü çekişme başlamıştı. Mayıs 1901'de borsa kapandığında bütün dünya bir devler savaşının başladığının farkındaydı. Ülkemizde bir daha o boyutta iki sermaye karşı karşıya gelmedi hiç. Harriman Morgan'a karşı yerinden kıpırdatması olanaksız bir kayaya karşı direnmesi imkansız bir güç. 9 Mayıs sabahı uyandığımda elimde 50 bin dolar nakit ve sıfır hisse senedi vardı. Biraz önce söylediğim gibi bir süredir yeni alım yapmıyordum ve aradığım fırsatı sonunda bulmuştum. Neler olacağını çok iyi biliyordum. Fiyatlar aniden tepe taklak düşecek, sonra da çok sağlam hisseleri çok iyi bir fiyattan alabilecektik. Bursa çok geçmeden toparlanacak ve bu arada da doğru hisseyi seçmesini bilenler bol kar edecekti. Bunu görebilmek için Sherlock Holmes olmaya gerek yoktu. Hisseleri düşerken alıp yükselirken satacaktık ve bu kez turnayı gözünden vuracaktık. Her şey tahmin ettiğim gibi oldu. Çok haklıydım ama elimdeki paranın hepsini kaybettim. Hiç beklemediğim bir şey çıktı karşıma. Zaten bu beklenmedik şeyler de olmasa insanların hepsi birbirine benzer. Yaşam da çok sıkıcı olurdu. Borsa oyunu toplama ve çıkarmadan oluşan bir matematik işlemi haline gelirdi. Hepimiz tek bir doğrultuda düşünen bir muhasebeciler sürüsüne dönüşürdük. İnsan zekasını geliştiren şey tahmindir. Daha doğrusu doğru tahmin etmesini öğrenmektir. Tam tahmin ettiğim gibi borsa fokur fokur kaynıyordu. İşlemler çok büyüktü ve borsa daha önce böylesine bir dalgalanma görmemişti. Borsaya birbiri ardına bir sürü satış emri verdim. Ancak açılış fiyatlarını görünce neye uğradığımı şaşırdım. Fiyatlar çok düşüktü. Brokerlarım işlerinin başındaydı. Hepsi de son derece bilgili ve birinçli insanlardı. Ama emirlerimi yerine getirene kadar hisselerin değeri 20 puan daha düştü. Banttan gelen bilgiler piyasanın çok gerisindeydi. Ve herkes aniden borsaya hücum ettiği için... Fiyatlar çok geç bildiriliyordu. Derken fiyat 100 iken satış emri verdiğim hisse senetlerinin 80'e satıldığını yani bir önceki günün kapanış fiyatının 30 ya da 40 puan altına düştüğünü öğrendiğimde fark ettim ki aslında ucuza kapatmayı hayal ettiğim hisse senetlerini ben başkalarına ikram ediyordum. Herhalde borsa sıfıra inmeyecekti. Ben de bir an önce kısa pozisyondan çıkmaya karar verdim. Brokerlarım satın alıyordu ama benim sandığım fiyatlardan değil. Emirlerim borsadaki adamlarına ulaştığı andaki fiyatta. Düşündüğümden 15 puan kadar daha fazla ödediler. Bir günde 35 puan zarar etmek her baba yiğidine harcı değildi. Banttan gelen fiyatlar borsanın çok gerisinde kalınca benim de hesaplarım şaştı. Ben o güne dek bandı dostum olarak görmüş, Kararlarımı hep bandın bildirdiği fiyatlara dayanarak vermiştim. Fakat bu kez band benim aleyhime dönüyordu. Bandtan çıkan fiyatlarla borsada o anda geçerli olan fiyatlar arasındaki fark kuyumu kazmıştı. Daha önce de yaptığım hatayı tekrarlıyordum. Şimdi brokerın yapacağı işlemleri hesaba katmadan sadece bandtan gelen fiyatlara dayanarak alım-satım yapmak çok aptalca görünüyor. Ama o zamanlar, Aklım neredeydi bilmiyorum. Hatamı anlamamakla kalmadım. Alım satım yapmaya, gerçek fiyatları düşünmeden kararlar vermeye devam ettim. Ben hiçbir zaman limitli alım satım yapmayı sevmem. Borsada şansımı sonuna kadar zorlamak isterim. Aklımda tek bir şey vardır. Borsayı yenmek. Satmam gerektiğini düşünüyorsam satarım. Hisse senetlerinin değerinin yükseleceğini düşünüyorsam satın alırım. Beni kurtaran da bu genel spekülasyon ilkesine uymam oldu. Belli limitler içinde alım yapmak zorunda olsaydım, eski bucket shop yöntemimin broker ofisine uyarlanmış kötü bir kopyası olurdu her şey. Borsa spekülasyonu nedir hiç öğrenemez, kısa deneyimime göre içime ne doğuyorsa onu yapardım. Banktan gelen fiyatlar borsanın gerisinde kaldığında, zarar etmemek için fiyatları sınırlamaya çalıştığımda. Borsadaki fiyatların çoktan bu sınırları aşmış olduğunu görüyordum. Bu o denli sık oldu ki sonunda bu yöntemden vazgeçmek zorunda kaldım. Fiyatın birkaç saat içinde hangi düzeye geleceğini tahmin etmek yerine uzun vadede izleyeceği yönü kestirmenin daha karlı olduğunu anlamam yıllarımı aldı. 9 Mayıs felaketinden sonra borsada alım-satım yapmaya devam ettim. Yöntemimi biraz değiştirmiş ama hala düzeltememiştim. Arada bir para kazanmasaydım belki borsanın özünü daha çabuk kavrayacaktım. Ama iyi bir yaşam sürdürmeme yetecek kadar para kazanıyordum. Arkadaşlarımla birlikte eğlenmeyi seviyordum. Yüzlerce Wall Street talihlisi zengin gibi ben de o yaz Jersey Coast'ta oturuyordum. Ne var ki kazancım zararlarımı kapatıp zengin bir yaşam sürdürmem için yeterli değildi. Borsadaki yöntemimi sırf inadımdan sürdürmüyordum. Bir türlü hatanın nerede olduğunu bulamıyor, bu yüzden de çözüm geliştiremiyordum. Bu konuyu bu kadar vurgulamamın nedeni size gerçekten kar edecek duruma gelene kadar nelerden geçtiğimi anlatabilmek. Eski tabanca ancak makineli tüfekle kazanabileceğim bu oyun için yetersiz kalıyordu. O yılın son baharında yine meteliksiz kaldım. Ve bu kez bu işten o kadar bıkmıştım ki New York'tan ayrılıp başka bir yerde şansımı denemeye karar verdim. 14 yaşından beri borsanın içindeydim. İlk bin dolarımı kazandığımda henüz 15 yaşımdaydım. İlk 10 bin dolarımı biriktirdiğimde 21 yaşındaydım. O zamandan beri kaç kez on binlerce dolar toplayıp sonra da kaybetmiştim. Kazancım ve sonra da zararlarım. New York'ta 50 bin dolara çıkmıştı. Bildiğim başka bir iş, başka bir becerim yoktu. Birkaç yıl içinde başladığım noktaya geri dönmüştüm. Hayır daha da beteri bu süre içinde alışkanlıklar edinmiş ancak çok parayla sürdüreceğim bir yaşamı benimsemiştim. Yine de beni en çok rahatsız eden şey bu yaşamdan vazgeçmek değil, borsa ile ilgili tahminlerimde sürekli haksız çıkmaktı. Dördüncü bölüm. Sonuçta eve döndüm ama eski kasabama ayak bastığım anda biliyordum ki yaşamda tek bir amacım vardı. O da para bulup Wall Street'e geri dönmek. Orası borsada gönlümce oynayabileceğim tek yerdi. Günün birinde yeterince param olunca öyle bir yere ihtiyaç duyacaktım. İnsan haklı çıktığı zaman ufak ödüllerle yetinmez. Fazla ümitli değildim ama yine de bucket shoplara yeniden girmeyi denedim. Bucket shopların çoğu kapanmıştı. Bazıları da el değiştirmişti. Beni anımsayanlar yeni bir fırsat tanımaya yanaşmıyordu. Onlara gerçeği, orada kazandığım paranın hepsini New York'ta kaybettiğimi söyledim. Artık aklımın başına geldiğini anlattım. Dükkanlarında oynamama izin verirlerse... Bundan her ikimizin de kar edeceğine inandırmaya çalıştım. Ama hiçbiri buna inanmadı. Yeni açılan yerlere ise güvenemiyordum. Sahipleri insan doğru tahminde bulunduğuna eminse 20 hisseyle yetinmesini bilmeli gibi bir kanı taşıyordu. Paraya ihtiyacım vardı ve büyük bakıt şoplar düzenli müşterilerden bol bol para koparırdı. Bir arkadaşımı benim adıma alım-satım yapması için dükkanlardan birine gönderdim. Ben de oralarda dolaşıp olan biteni izliyormuş gibi yapıyordum. Bir kez daha emirleri alan görevliden benim için elli hissecik de olsa bir alım yapmasını rica ettim. Tabii yine hayır dedi. Arkadaşımla bir anlaşma yapmıştık. Ben kendisine ne söylersem alacak ya da satacaktı. Ama kazandığı para benim dişimin kavuğuna bile yetmiyordu. Derken ofis arkadaşımın emirlerini de almak istemedi. Sonunda bir gün 100 adet Sempol hissesi satmak istediğinde onu geri çevirdiler. Sonradan öğrendik ki müşterilerden biri bizi dışarıda konuşurken görüp ofise haber vermiş. Arkadaşım görevliye gidip o 100 Sempol hissesini satmak istediğinde aldığı yanıt Sempol satış emirlerini kabul edemiyoruz hele sizden asla oldu. Neden ne oldu Joe diye sordu arkadaşım. Hiç boşuna dil dökme dedi Joe. Benim param burada geçmiyor mu? Al kendin bak işte hepsi burada. Ve arkadaşım onluk banknotlar halinde 100 doları benim 100 dolarımı Joe'ya uzattı. Bir yandan da sinirlenmiş numarası yapıyordu. Bense kayıtsız bir tavır takınmıştım. Ama diğer müşteriler tartışmayı duyunca yanımıza yaklaştı. Zaten bu hep böyledir. Birileri yüksek sesle konuşsa ya da dükkanın sahibiyle bir müşteri arasında en ufak bir sürtüşme çıksa Diğer müşteriler hemen oraya hücum eder. Amaçları, duydukları tüyoyu değerlendirmek, vakit kaybetmeden kasaya yanaşmaktır. Joe aynı zamanda müdür yardımcısıydı. Gişeden çıkarak arkadaşımın yanına geldi. Önce onu, sonra da beni dikkatle süzdü. ''Ne kadar tuhaf'' dedi alçak bir sesle. ''Çok tuhaf, arkadaşın Livingston ortalarda yokken hiç oynamıyorsun.'' Oturup saatlerce fiyat tahtasını seyrediyorsun. Parmağını bile kıpırdatmıyorsun. Ama o gelince birden hareketleniyorsun. Gerçekten de kendi adın oynuyor olabilirsin ama artık burada oynayamayacaksın. Livingston'dan tüyo almanı istemiyoruz. Böylece bu maceranın da sonu geldi. Ama masraflarım çıktıktan sonra bana geriye birkaç yüz dolar kalmıştı. Bu parayı nasıl kullanabilirim diye düşündüm kara kara. Çünkü New York'a dönme isteğim iyice artmıştı. Bir şans daha bulabilirsem daha başarılı olacağımı düşünüyordum. Yaptığım bazı aptalca hataları düşünecek zamanım olmuştu. Ne de olsa insan araya zaman ve mesafe girince bazı şeyleri daha iyi değerlendiriyor. Bir an önce kendime bir yerlerden sermaye bulmam gerekiyordu. Bir gün bir otelin lobisinde düzenli olarak borsada alım-satım yapan bazı tanıdıklarımla konuşuyordum. Tek konumuz borsaydı. Benim gibi borsada emirlerini brokerlarına uygulatan kişilerin hiçbir zaman kazanamayacağını söyledim. Oradaki adamlardan biri çıkıp hangi brokerları kastettiğimi sordu. Ülkenin en iyi brokerları dedim. O da bana isimlerini sordu. Birinci sınıf aracılarla çalıştığıma inanmayacağı belliydi. Yine de New York Menkul Değerler Borsası'nın herhangi bir üyesi diye yanıt verdim. Adamlar dolandırıcılık filan yapmıyor, üstelik de özenli çalışıyorlar. Ama bir yatırımcı borsada alım emri verince brokerdan rapor gelene kadar aldığı hisse senetlerine ne kadar para verdiğini bilemiyor. Fiyatlar belki 10-15 değil ama 1-2 puan oynuyor sürekli. Fakat borsanın dışından emir veren biri de bu küçük iniş çıkışları yakalayamıyor. Ben aslında Bucket Shop'larda oynamayı tercih ederim ama orada da büyük oynamaya izin yok. Benimle konuşan adamı daha önce hiç görmemiştim. Adı Robbers'tı. Pek arkadaş canlısı görünüyordu. Beni kenara çekip diğer borsaları deneyip denemediğimi sordu. Ben de denemediğimi söyledim. Pamuk borsası ve zahire borsasını Ayrıca bu küçük borsaların üyesi olan aracı kurumları bildiğini anlattı. Bu kurumlar çok dikkatli çalışıyor ve emirlerin icrasına büyük özen gösteriyordu. New York Menkul Değerler Borsası'nın en büyük ve en iyi kurumlarıyla gizli bağlantıları vardı. Kişisel ilişkileri sayesinde ve ayda yüz binlerce hisselik iş getirdikleri için tek başına oynayan müşterilerden çok daha iyi hizmet alıyorlardı. Küçük müşterilere her türlü hizmeti sunuyorlar dedi. New York dışından katılmak isteyenler için özel koşullar sağlıyorlar. Ve 10.000 hisselik emirle 10 hisselik emir arasında ayrım yapmıyorlar. Son derece bilgili ve dürüstler. İyi de eğer borsa aracısına %8 komisyon ödüyorlarsa nasıl kar ediyorlar? Aslında %8 ödemeleri gerekiyor ama anlarsın ya bana bakıp göz kırptı. Anladım dedim ama borsa aracılarının yapmayacağı bir şey varsa o da komisyondan indirim uygulamaktır. Bu firmaların sahipleri elemanlarının dışarıdan biri için %8'in altında komisyon uygulamaktansa adam öldürüp kundakçılık yapmalarını tercih eder. Borsanın hayatı bu kurala bağlıdır. Benim borsacı tanıdıklarım olduğunu anlamış olacak ki bak şimdi dedi. Arada sırada o saygın geçinen aracı kurumlardan biri bu kuralı çiğnediği için bir yıl süreyle kapatılmıyor mu? İndirim yapmanın da yolları vardır. Ona inanmadığımı yüzümden okumuş olacak ki devam etti. Ayrıca bazı durumlarda bizde yani wire houses demek istiyorum 8'de birlik komisyonun üzerinde 1de 32'de 1 oranında bir ücret uygulanır. Ama çok da insaflıdırlar. Bu fazladan komisyonu ancak çok özel durumlarda ve özel müşterinin hesabı aktif değilse alırlar. Yoksa aldıklarına değmez zaten. Bu adamlar bu işi spor olsun diye yapmıyor. O sırada onun bana bazı brokerların reklamını yapmaya çalıştığını anladım. Böyle bildiğin güvenilir bir şirket var mı diye sordum. Ben Amerika'nın en büyük aracı firmasını biliyorum dedi. Kendim orada alım satım yapıyorum. Amerika'da ve Kanada'da 8 yerde şubesi var. İş hacmi çok geniş. Her şeyi kitabına göre yapsalardı her yıl kar edemezlerdi değil mi? Çok doğru diye hak verdim ona. New York menkul değerler borsasında işlem gören hisseleri mi alıp satıyorlar? Elbette. Ayrıca borsa dışı piyasa dahil burada ya da Avrupa'daki her borsada el değiştiren bütün kağıtlar var bu firmada. Buğday, pamuk, zahire aklına gelen her piyasaya girmiş durumdalar. Her yerde muhabirleri var, her borsaya üyeler. Bazen kendi adlarını veriyorlar, bazen de başkasının adına gizlice üye oluyorlar. Anlattıklarını çok iyi anlamıştım ama saf numarası yapmaya devam ettim. Evet de emirlerin yine de biri tarafından yerine getirilmesi gerekecek. Kimse emrin verildiği andan yerine getirildiği ana kadar geçen süre içinde borsa salonundaki fiyatın değişmeyeceği garantisini veremez. İnsan buradaki fiyatı öğreniyor. Ondan sonra da emri verip New York'a telgrafla bildirmesi gerekiyor. O sırada neler olur neler. En iyisi ben New York'a geri dönüp paramı saygın bir kurumda kaybedeyim. Para kaybetmek nedir bilmem ben. Bizim müşterilerimiz de bilmez. Onlar para kazanır. Bunu biz sağlarız. Sizin müşterileriniz mi? Evet, yani ben bu firmayı çok sevdim. Her fırsatta onlara yeni müşteri yollarım. Bana her zaman çok dürüst davrandılar ve sayelerinde epey para kazandım. Eğer istiyorsan seni müdürle tanıştırayım. Bu firmanın adı ne diye sordum. Adını söyledi. Daha önce de duymuştum bu firmayı. Bütün gazetelere ilan vererek, Borsa tüyolarını alan müşterilerin kazandığı paraları duyurmaktaydı. Firmanın en büyük hizmeti buydu. Bu firma bildiğimiz bakır shoplardan değildi. Ama sahipleri bir taraftan bakır shopların yaptığı işi yaparken diğer taraftan karmaşık bir yöntemle yaptıklarını kamufle ediyor ve saygın bir aracı kurumda çalışan brokerlar gibi davranıyordu. Bu firma türünün en eski örneklerinden biriydi. Bunlar bu yıl birer birer iflas eden brokerların ilk örneklerindendi. Genel prensipleri ve yöntemleri hep aynıydı ama numaraları eskimeye başlayınca bazı ayrıntıları değiştirerek halkın gözünü boyamanın yeni yollarını buluyorlardı. Bu adamlar hisse senetleriyle ilgili tüyolar verirlerdi. Yüzlerce kişiye telgraf çekip belli bir hisseden satın almalarını önerirken Yüzlercesine yolladıkları telgraflarda aynı hisseyi satmalarını öğütler, böylece alım ve satımların başa baş gitmesini sağlarlardı. Böylece borsaya emirler yağmaya başlardı. Firma o hisseden diyelim ki bin adedini saygın bir borsa üyesi broker aracılığıyla satın alır ve işlemin raporunu saklardı. Bu rapor firmayı bucket olmakla suçlama cüretini gösteren herkese gösterilirdi. Ayrıca bu firmalar şubelerinde gizli fonlar oluşturur ve müşterilerine büyük bir lütufta bulunarak onlar adına onların parasıyla istedikleri gibi alım-satım yapabilmeleri için yazılı izin alırlardı. Böylece parası uçup giden müşteriler firmaya karşı yasal şikayette de bulunamazdı. Kağıt üzerinde bir hisse senedinden bol miktarda satın almış görünür, sonra da eski bakış shop numaralarından birine başvurarak Müşterilerin maaşlarını silip süpürürlerdi. Ellerinden kimse kurtulamazdı. Ne kadınlar ne de öğretmenler. Ne yaşlılar ne yağlı müşteriler. Ben brokerlarla iş yapmam dedim simsar müsveddesine. En iyisi ben bu konuyu biraz düşüneyim diyerek daha fazla konuşmasını engellemek için yanından ayrıldım. Bu firmayı soruşturdum. Yüzlerce müşterisi olduğunu öğrendim. Hep aynı hikayeler anlatılıyordu. Ama gerçekten kazanan müşterileri onlardan tek kuruş bile almamıştı o gün edek. O ofiste kazanan tek bir kişiye rastlamak olanaksızdı. Ama ben kazanmayı başardım. O günlerde işleri tıkırında gidiyordu ve karşılarına benim gibi bir çetin cevizin çıkması onları fazla rahatsız etmeyebilirdi. Elbette bu tip işletmelerin çoğu eninde sonunda iflas eder. Kimi dönemlerde arka arkaya birkaç bankanın iflas etmesi gibi, bakış shoplarda birbiri ardına iflas salgınına tutulur. Diğer firmaların müşterileri de korkar ve hemen paralarını geri almak için bu dükkanlara koşarlar. Ama Amerika'da bakış shop sahipliğinden emekli olma şansına erişmiş insanlar da az değildir. Bu simsar müsvettesinin firması da fazla tehlikeli görünmüyordu. Alt tarafı sürekli olarak müşterilerini dolandıran ve dürüstlükten pek hoşlanmayan bir şirketti bu. Uzmanlık alanları kısa yoldan zengin olmak isteyen enayileri kısa yoldan sövüşlemekti. Ama her zaman önceden müşterinin onayını hem de yazılı olarak alırlardı. Böylece onları yolmaya resmen hak kazanırlardı. Bir tanıdığım bana bu firmanın aynı günde 600 müşteriye telgraf çekerek Belli bir hisse senedini acilen satın almaları öğüdünü verirken 600 müşteriye yine telgrafla o hisseyi hemen satmaları tavsiyesini vermişti. Bunu bana anlatan arkadaşa evet ben bu numarayı iyi bilirim dedim. Evet dedi ama ertesi gün aynı kişilere telgraf yollayarak hemen ellerindeki her şeyi satarak yeni bir hisse senedini almalarını söylediler. Firmanın en büyük ortağına bunu neden yapıyorsunuz diye sordum. İlk telgrafları anladım. Bazı müşterileriniz sonuçta kaybedecek olsalar da bir süre kağıt üzerinde karlı görünüyorlar. Ama bu ikinci telgrafları göndererek onların gözünü korkutuyorsunuz. Nedir bunun ardında yatan neden? Müşteriler nasıl olsa zarar edecekler. Neyi nerede, nasıl, ne zaman alırlarsa alsınlar. Müşteri parasını kaybedince ben de müşteriyi kaybederim. Bari paraları bitmeden ben koparabildiğim kadarını alayım sonra da yeni enayiler bulurum dedi. Doğrusu firmanın iş ahlakı beni hiç ilgilendirmiyordu. Taylor firmasına ne kadar bozulduğumu ve onlardan öç almak için yanıp tutuştuğumu anlatmıştım. Bu şirkete karşı böyle duygular hissetmiyordum. Belki adamlar sahtekardı ama belki de göründükleri kadar kötü değillerdi. Onlardan benim adım alım-satım yapmalarını istemedim ya da tiyolarına kanarak yalanlarına inanmadım. Benim tek derdim sermaye toplayıp New York'a dönmek ve insanın bakır şoplarda olduğu gibi her an polis basacağı korkusu olmadan ve kazandığım paraya el konmadan hepsinin tıkır tıkır ödeneceğinden emin olarak temiz bir ofiste alım-satım yapmaktı. Her neyse, yasal brokerların yanında bu firmaların nasıl avantajlar sağlayacağını denemeye karar verdim. Maaş olarak koyacak fazla param yoktu ve bucket shoplar bu konuda çok daha hoşgörülü davranıyordu. Elimdeki birkaç yüz dolarla burada çok daha uzun bir süre idare edebilirdim. Firmaya gidip müdürle kendim konuşmak istedim. Eski borsacılardan olduğumu ve geçmişte New York'ta menkul kıymetler borsasına kayıtlı brokerlarda hesabım bulunduğunu ama bir anda elimdeki her şeyi kaybettiğimi öğrenince hemen ağız değiştirdi. Oysa beni ilk gördüğünde paramı oraya yatırsam beni bir dakika içinde milyoner yapacağına dair sözler vermeye başlamıştı. Benim iflah olmaz bir enayi olduğumu hep oynayıp hep kaybeden kalın kafalılardan biri olduğumu düşünmeye başladı. Bu tipler ister dolandırıcı olsun ister aldıkları komisyonlarla yetinen dürüst türden olsun bütün bucket shopların en önemli gelir kaynağıydı. Müdüre benim talimatlarımı dürüst bir şekilde yerine getirecek bir firma aradığımı, çünkü her zaman borsada oynadığımı ve talimatlarımı geç yerine getiren, o yüzden beni bir puandan fazla ödemek zorunda bırakan firmalardan bıktığımı söyledim. Bana talimatlarımı harfiyen yerine getirecekleri konusunda şerefi üzerine söz verdi. Benimle çalışmayı çok arzu ediyorlar, bana birinci sınıf brokerlığın ne olduğunu göstermek istiyorlardı. Bu konuda en yetenekli uzmanlar onların emrinde çalışıyordu. Özellikle talimatların yerine getirilmesi konusunda tanınmışlardı. Eğer talimatın verildiği andan yerine getirildiği ana kadar geçen süre içinde fiyatta bir fark olursa bu mutlaka müşterinin lehine gelişiyordu. Ama elbette bunu garanti edemezlerdi. Eğer onlarda hesap açtırırsam telgrafla bildirilen fiyattan alım satım yapabilirdim. Brokerlarına o kadar güveniyorlardı. Bu da demekti ki orada bucket shoplarda olduğu gibi istediğim şekilde alım-satım yapabilecektim. Yani bir sonraki fiyattan yararlanabilecektim. Fazla hevesli görünmek istemedim ve hemen hesap açtıramayacağımı ama yakında onlara kararımı bildireceğimi söyledim. Borsanın o günlerde bol kar sağladığını söyleyerek bir an önce harekete geçmemi tavsiye etti. Borsa bol kar sağlıyordu ama onlara fiyatlar yerinde sayıyor, ortalıkta fazla hareket görünmüyor. Yani hisseler aniden değer kaybedince savallı müşterileri silip süpürecek bir ortam vardı borsada. Adımı ve adresimi vermiştim ve hemen o gün evime telgraflar ve mektuplar yağmaya başladı. Şirket şu ya da bu hisse senedine yatırım yapmamı öneriyor, Borsadaki güvenilir kaynaklardan yakında hisselerin 50 puan artacağını öğrendiklerini iddia ediyorlardı. Bense bu tarz borsa vurgunu ile uğraşan benzer broker firmaları araştırmakla meşguldüm. Eğer kazandıklarımı ellerinden almayı başarabilirsem biraz sermaye toplamanın tek yolu bu broker taklidi bakış şoplarda oynamaktı. Gereken bütün bilgileri topladıktan sonra 3 firmada hesap açtım. Küçük bir ofis kiralamıştım. Buralardan bu üç firmaya telgrafla talimat veriyordum. Önce gözlerini korkutmamak için ufak oynamaya başladım. Göze batmayacak kadar kazanıyordum. Ama çok geçmeden bu firmalar bana benim gibi ofisinden talimat gönderen müşterilerden daha büyük miktarlarda iş beklediklerini bildirdi. Artık ucuzculardan usanmışlardı. Ne kadar büyük oynarsam o kadar çok kaybedecektim ve ne kadar kaybedersem onlarda o kadar çok kazanacaktı. Bu onların açısından gayet güvenilir bir yöntemdi. Bu adamlar hep vasat yatırımcılar ve vasat paralarla uğraşıyordu ve vasat müşterinin parası da fazla dayanmazdı. İflas eden müşteri artık alım-satım yapamazdı. Sürekli kaybeden müşterilerse mızmızlanarak firmaya zarar verecek şeylere yol açabilirdi. Bu arada New York Menkul Değerler Borsası'na üye olan ve New York'taki muhabirleriyle direkt telgraf bağlantıları olan bir firmayla da anlaşmıştım. Hisse fiyatları anında ofisime geliyordu. Böylece yavaş yavaş küçük miktarlarda alım-satım yapmaya başladım. Daha önce de söylediğim gibi bu iş bakış shoplarda oynamaya benziyordu. Ama biraz daha yavaş işliyordu her şey. Bu rahatlıkla kazanacağım bir oyundu ve beni fazla zorlamadı. Hiçbir zaman onda on kazanacak kadar ilerletemedim işi ama haftadan haftaya dengeli bir şekilde kazanarak idare ediyordum. İyi yaşamaya başladım ama bir taraftan da para biriktirmeyi ihmal etmiyor Wall Street'e giderken götüreceğim sermayeyi artırmaya çalışıyordum. Bu firmalardan ikisiyle daha telgraf bağlantısı kurdum. Böylece toplam beş firmam olmuştu. Elbette bunların içinde ilk görüştüğüm firma başta geliyordu. Planlarımın pek iyi gitmediği, hisselerin daha önceki hareketlerine göre şaşırtıcı yönler izlediği beni tamamen yanıttığı zamanlarda oldu. Ama bana fazla zarar vermedi bu olaylar. Bunu önlemek için marjlarımı çok dar tutuyordum. Brokerlarımla ilişkilerim gayet iyiydi. Hesapları ve kayıtları bazen benimkileri tutmuyordu ve nedense hep benim aleyhim oluyordu bu farklar. Ne tuhaf tesadüf değil mi? Ben hep sözümde diretiyor ve genellikle istediğimi elde ediyordum. Firmalar kazandığım paraları eninde sonunda elimden alacakları ümidiyle yaşıyordu. Kazançlarımı bana verdikleri geçici krediler olarak görüyorlardı herhalde. Bu firmaların hepsi üçkağıtçıydı. Brokerlık komisyonlarıyla yetinecek yerde hep dalavereyle para kazanmak peşindeydiler. Acemi müşterileri spekülasyon yapmayı bilmedikleri bu yüzden de borsada kumar gibi oynadıkları için bu firmaların çevirdikleri dolaplar da pek göze batmıyordu. Müşterisini zengin eden zengin olur deyişi eski ve çok doğru bir atasözüdür. Ama bu adamlar bunu hiç duymamışa benziyor, yalandan dolandan vazgeçmiyordu. Birkaç kez bildik numaraları benim üzerimde de denemeye kalktılar. Bir iki defada boş bulunup onlara aldandım. İstediklerinden az alım ya da satım yaptığımda böyle oyunlar oynarlardı. Onları dolandırıcılıkla suçladım ama onlar suçlamalarımı inkar ettiler ve bir süre sonra her şey eski haline döndü. Üç kağıtçılarla iş yapmanın en iyi tarafı bu adamları yakalarsanız size hemen affederler. Onlarla çalışmaya devam etme kaydıyla. Onlar için fark etmez çünkü çok ahli cenap insanlardır. Neyse kazancımın artmaya devam etmesi gerekiyordu. Ve bunu vurguncu bir avuç simsarın insafına bırakamazdım. O yüzden onlara bir ders vermeye karar verdim. Uzun süre borsanın gözdesi olan ondan sonra da bir durgunluk dönemine giren bir hisse senedi seçtim. İyice ağırlaşmış bir hisseydi bu. Eğer kimsenin adını duymadığı bir hisse senedi seçseydim benden kuşkulanabilirlerdi. Bu hisse senedinden satın almaları için 5 brokerıma talimat verdim. Talimatlar alındıktan sonra brokerlar bir sonraki fiyatı beklerken ben borsa üyesi olan firmaya aynı hisseden 100 adet borsada satma emri verdim. Emrimin acilen yerine getirilmesini istedim. Satış emri borsa salonuna ulaştığında neler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şehir dışı bağlantıları olduğu bilinen aracı bir firma uzun süredir yerinde sayan bir hisse senedini hemen satmak istiyordu. Demek ki bu hisseler birinin eline ucuz fiyattan geçecekti. Ama ben 5 brokera verdiğim alış emirlerinin işlemlerini banttan gelen fiyat üzerinden ödüyordum. Oldukça düşük bir fiyattan 400 hisse uzun pozisyona girmiştim. New York'taki firma bana bunu nasıl bilebildiğimi sordu. Ben de bir yerden tüy aldığımı söyledim. Borsa kapanmadan az önce talimat vererek sattığım hisse senetlerini geri almalarını kısa pozisyonda kalmak istemediğimi söyledim. Fiyat ne olursa olsun hisseleri geri istiyordum. Hemen New York'a telgraf çektiler. Ve benim acilen 100 hisse senedi alma talebim fiyatı aniden yukarı çıkardı. Elbette bu arada üçkağıtçı dostlarıma aldırdığım hisselerin satılması emrini vermiştim. İşi tereyağından kıl çeker gibi başarmıştım. Yine de firmalar bu işten ders almamıştı. Ben de aynı numarayı birkaç kez tekrarladım. Onları hak ettikleri kadar acımasız bir şekilde cezalandırmıyordum. Yüz hisse senedi başına bir ya da iki puanın üzerine çıktığım pek olmuyordu. Yine de beni bekleyen Wall Street serüveni için biriktirdiğim paralar gittikçe artıyordu. Bazen biraz çeşitleme yapıyor, kısa pozisyona giriyordum ama aşırıya kaçmamaya dikkat ediyordum. Her defasında 600 ya da 800 dolarla yetiniyordum. Bir gün numaram o kadar iyi işledi ki hesaplarım altüst olarak 10 puanlık bir yükselişe neden oldu. Aslında brokerlardan birine her zamanki gibi 100 değil 200 hissi ısmarlamıştım. Ama diğer brokerlarda hala yüz hisse senedim vardı. Bu firmaların keyfini kaçırmaya yetmişti. Çok bozulmuşlardı ve bana telgraf üstüne telgraf çekerek teessüflerini bildirdiler. Ben de gidip ilk gün görüştüğüm, bana hesap açmam için neredeyse yalvaran, sonra da her yakalanışında beni kibarca bağışlayan müdürle konuştum. O konumda biri için biraz fazla büyük konuşuyordu. O hisse için yapay bir piyasa oluşmuştu ve size bir tek kuruş bile ödemeyeceğiz tehdidini savurdu. Alış emrimi aldığınızda yapay piyasa değildi de şimdi mi oldu dedim. O zaman ses çıkartmamıştınız. Paramı öderken de çıkartmayacaksınız. Bu yaptığınıza dürüstlük mü denir? Evet denir diye bağırdı. Size birinin numara çevirdiğini kanıtlayabilirim. Kim numara çeviriyormuş diye sordum. Birileri dedi. Kimi kandırmışlar peki? Sizin dostlarınız kesin bu işin içinde dede. Ben de dedim ki, siz de çok iyi bilirsiniz ki ben tek başıma çalışırım. Kime sorarsanız söyler size. Hisse senetlerine para yatırmaya başladığımdan bu yana bu böyle oldu. Şimdi size dostça bir tavsiyede bulunayım. Gidip hemen paramı getirin. Burada mesele çıkartmak istemiyorum. Söylediğimi yapsanız iyi olur. Ödemeyeceğim. Bu işlem hileli diye bağırdı. Canımı sıkmaya başlamıştı. Ona hemen şimdi ödeyeceksiniz dedim. Adam biraz daha yaygara yaptı. Beni açık açık sahtekarlıkla suçladı ama sonunda parayı verdi. Diğerleri onun kadar gürültü çıkartmadı. Ofislerden birinin müdürü benim alıp sattığım hisselere dikkat etmişti. Ve benden emir geldiğinde hem benim istediğim hisseleri alıyor hem de kendisine ve ofisine özel alım yapıyordu. Bu yolla biraz para bile kazandı. Bu adamlar müşterilerin kendilerini sahtekarlık suçuyla mahkemeye vereceklerini pek düşünmüyorlardı. Çünkü genellikle iyi bir teknik savunma hazırlamış oluyorlardı. Benim ofise haciz getireceğimden korkuyorlardı. Nasıl olsa bir yolunu bulup, Bankadaki paralarını müşterilerden korumayı başarıyorlardı. Bu firmaların kurnaz olduğunu herkes biliyordu ama ödeme yapmaktan kaçındıkları duyulursa bu onların sonu olurdu. Bir yatırımcının broker firmada para kaybetmesi çok doğaldı ama para kazanıp da kazandığı parayı alamaması bu piyasa için kara bileke demekti. Bütün firmalardan paramı almayı başardım. Ama o 10 puanlık sıçrama benim tercihe tere satma oyununun da sonu oldu. Artık uyanmışlardı ve kendilerinin yüzlerce zavallı müşterinin cebini boşaltmak için kullandıkları numarayı yakalamak için tetikte bekliyorlardı. Tekrar hisse alım satıma döndüm. Ama borsa her zaman benim sistemime uygun işlemiyordu. Yani alabileceğim hisse sayısı sınırlı olduğundan kazancım da sınırlı kalıyordu. Bu işle bir yıldan fazla uğraştım ve bu wirehouselarda para kazanmak için aklıma gelen her türlü numarayı denedim. Çok rahat yaşıyordum. Kendime bir araba almıştım. Paramı hiç düşünmeden harcıyordum. Sermaye biriktirmem gerekiyordu ama bu sırada yaşamımı da sürdürmek zorundaydım. Doğru hisseler üzerinde oynadığım zaman kenara biraz para koyabiliyordum. Ama kaybettiğim zaman elimde fazla bir para olmuyordu. Dediğim gibi sonunda dişe dokunur bir miktar biriktirdim. Ve kentteki 5 wire house'da yapacağım bir şey kalmamıştı. Ben de New York'a dönmeye karar verdim. Arabam vardı ve benim gibi borsada oynayan arkadaşıma da New York yolunda bana eşlik etmesini önerdim. Önerimi kabul etti ve birlikte yola çıktık. Akşam yemeği için New Haven'da mola verdik. Otelde eski bir borsacı arkadaşımla karşılaştım. Bana şehirde New York'la telgraf bağlantısına sahip bir bakış shop olduğunu ve gayet iyi iş yaptığını söyledi. New York'a doğru yola çıktık ama bakış shop'un neye benzediğini görmek için onun olduğu sokaktan geçtik. Dükkanı bulduk ve görünce de içeri bakmak istedik. Ortalık fazla şık değildi ama fiyat tahtası, müşteriler, her şey yerli yerindeydi ve oyun sürüyordu. Müdür, oyuncu ya da sunucuya benzeyen bir adamdı. Etrafındakileri müthiş etkiliyordu. İnsana öyle bir günaydın değişi vardı ki günün aydınlığını 10 yıl mikroskopla araştırdıktan sonra bulmuş ve sizi de bu buluşun gökyüzünün, güneşin ve firmanın banka hesabının bir parçası yapmak istiyormuş sanırdınız. Spor arabamla geldiğimizi ve üstelik ne kadar genç ve umursamaz olduğumuzu görünce bizi üniversite öğrencisi sandı. Ben de öğrenci olmadığımızı söylemedim. Konuşmama fırsat vermeden hemen nutuk çekmeye başladı. Bizimle tanıştığına ne kadar memnun olmuş, efendim oturmaz mıymışız? O sabah borsa gayet sakin sularda seyrediyormuş. Hatta tarihin başlangıcından beri asla bir öğrenciye yetmeyen cep harçlıklarını artırmak için bize adeta elini uzatıyormuş. Şimdi elimizdeki birkaç doları binlerce dolara dönüştürme şansımız varmış. Borsa bize hiçbir öğrencinin düşünde bile göremeyeceği kadar çok para vermeye hazırmış. Eh dedim ben de bu kadar kibar bir adamı kırmak olmaz şimdi. Ona bize ne söylerse yapacağımızı, daha önce bazılarının borsadan çok para kazandığını duyduğumuzu söyledim. Biraz hisse satın aldım. Bir yandan da adamla sohbet ediyordum. Derken kazanmaya başladım ve hisselerin sayısını artırdım. Arkadaşım da beni izledi. Gece New Heaven'da kaldık ve ertesi sabah ona 5 kala Opek konuksever dükkanın kapısındaydık. Müdür bizi sevinerek karşıladı. Kazanma sırasının o gün ona geleceğini düşünüyordu. Ama ben o günü cebimde 1500 dolarla kapattım. Ertesi sabah müdür beyimize gidip 500 şeker listesi satma emrini verince önce duraladı. Sonra sessiz sedasız kabul etti. Hissenin değeri bir puan artınca ben elimdekileri satmak istedim ve ona makbuzu uzattım. Tam 500 dolar kar etmiştim. 500 dolar da marjım vardı. Müdür kasadan 20 adet 50'lik banknot çıkardı. Bunları yavaş yavaş hem de 3 kez saydı. Sonra benim önümde bir kez daha saydı. Parmaklarında sanki zamk vardı. Paralar eline yapışıyordu. Ama sonunda parayı bana uzattı. Sonra da kollarını kavuşturdu, alt dudağını ısırdı, biraz ağzında tuttu ve benim arkamdaki pencereye doğru bakmaya başladı. Ona 200 çelik hissesi satmak istediğimi söyledim. Adam yerinden bile kıpırdamadı, beni duymamıştı. Sözlerimi tekrarladım ama bu kez hisselerin sayısını 300'e çıkardım. Başını çevirdi, bir şeyler söylemesini bekliyordum, ama Durmuş yüzüme bakıyordu. Sonra dudaklarını yalayarak yutkundu. O anda muhalefet partisinin entrikaları yüzünden memleketi mahveden hükümetten bahsetmeye başlayacak gibiydi. Nihayet elimdeki sarı paraları işaret ederek çek şunları gözümün önünden dedi. Neyi çekeyim dedim. Ne demek istediğini pek anlayamamıştım. Nereye gidiyorsun evlat dedi. Sesi çok ciddiydi. New York'a dedim. Demek öyle dedi. Bu arada başını 20 kez sallamıştı. Demek öyle. İyi. Demek buralardan gidiyorsun. Gidin gidin çok iyi. Ben iki şeyi çok iyi öğrendim. Ne olduğunuzu ve olmadığınızı. Evet, evet. Öyle mi dedim kibar kibar? Evet, siz ikiniz. Burada biraz durakladı. Sonra da milletvekili havalarını bırakıp avaz avaz bağırmaya başladı. Siz ikiniz Amerika'nın en kurnaz telkilerisiniz. Öğrenciymiş. Peh ne öğrenci ama. Onu kendi kendine konuşurken bırakıp çıktık. Onun için önemli olan para değildi. Hiçbir profesyonel kumarbaz için önemli olan şey para değildir zaten. Her şey kumar için yapılır ve eninde sonunda insanın şansı döner. Onun gururunu inciten şey aldatılmak olmuştu. İşte böylece üçüncü bir deneme için Wall Street'e gittim. Elbette bu süre içinde biraz araştırma yapmış. A.R. Fullerton Kampaninin ofisinde paramı kaybetmeme yol açan sistemin hatalarını anlamıştım. İlk 10 bin dolarımı kazanıp kaybettiğimde 20 yaşındaydım. Ama artık bunun nedenini biliyordum. Çünkü hep zamansız alım satımlar yapıyordum. Araştırma ve deneyime dayalı olan sistemim işe yaramadığı anlarda gidip gözü kapalı kumar oynuyordum. Kendimden emin değildim. İşi şansa bırakıyordum. 22 yaşındayken sermayemi 50 bin dolara çıkardım ve hepsini 9 Mayıs'ta kaybettim. Yine nedenini çok iyi biliyordum. O gün fiyatlar deli gibi inip çıkıyor, banttan gelen fiyatlar gerçeği yansıtmakta geç kalıyordu. Ama sen Louis'den döndükten sonra ya da 9 Mayıs paniğinin ardından neden kaybettiğimi bir türlü anlayamıyordum. Bir takım teorilerim vardı, bazı hatalarımı yakalamıştım. Ama düşündüklerimi uygulamaya geçirmem gerekiyordu. Bir musibet bin nasihatten iyidir demişler. İnsan para kaybetmemek için ne yapmaması gerektiğini anlayınca para kazanmak için ne yapması gerektiğini de anlamaya başlıyor. Anladınız mı? Demek siz de öğrenmeye başlıyorsunuz. Beşinci bölüm Borsa kurtlarını yanıltan şey kendilerine göre oluşturdukları ve hiçbir zaman vazgeçmedikleri sistemleridir. Bu katı tutumları onlara çok şeye mal olur. Spekülasyon dediğimiz şey bazı temel kurallara sahiptir ama sadece matematik ya da formüllerden oluşmaz. Benim geçmiş fiyatlardan yola çıkarak oluşturduğum yöntem bile sadece matematik hesaplara dayanmaz. Hisse senedinin davranışı olarak adlandırdığım bir şey vardır. O da bir hissenin geçmişte gösterdiği davranışı sürdürüp sürdürmemesiyle ilgilidir. Eğer bir hisse senedi tutarsız davranıyorsa en iyisi ondan uzak durmaktır. Çünkü nerede neyin yanlış olduğunu bilmediğiniz için hissenin ileride hangi değere ulaşacağını da bilemezsiniz. Hissenin hastalığını teşhis edemezseniz tedavi de mümkün olmaz. Tedavi yoksa kar da olmaz. Hisse senetlerinin davranışlarını ve performansını izlemek çok eski bir yöntemdir. New York'a ilk geldiğimde bir broker'ın ofisinde sürekli tablosundan bahseden bir Fransız'la tanışmıştım. Önce onun firmanın delisi olduğunu, zararsız olduğu için de oralarda dolaşmasına ses çıkartmadıklarını düşünmüştüm. Sonra da onun son derece usta ve ikna edici bir konuşmacı olduğunu anladım. Dünyada yalan söylemesi mümkün olmayan tek şeyin matematik olduğunu söylüyordu. Çizdiği eğriler sayesinde borsa hareketlerini önceden tahmin edebildiğini öne sürüyordu. Örneğin Keane, ünlü Edison tercihli hisseleri manevrasında haklı çıkarken neden daha sonra Southern Pacific hisselerinde yanıldı, onu bile biliyordu. Arada sırada profesyonel borsacılardan biri Fransızın sistemini deniyor, Ondan sonra da vazgeçip kendi bilimsel olmayan yöntemlerine geri dönüyorlardı. Kendi deneme yanılma yöntemlerinin daha sağlam olduğuna karar veriyorlardı sonuçta. Fransız Key'nin tablosunun %100 doğru olduğunu ama bu yöntemin aktif bir borsada kullanmak için fazla yavaş olduğunu söylediğini iddia ediyordu. Bir diğer ofiste ise günlük fiyat dalgalanmalarının bir tablosu çıkartılıyordu tek bir bakışta bir hissenin son aylarda nasıl hareket ettiğini görmek mümkündü. Tek tek hisselerin eğrilerini genel borsa eğrisi ile karşılaştıran ve bazı temel kuralları akılda tutan müşteriler, tüy aldıkları hisselerin gerçekten yükselip yükselmeyeceğini az çok kestirebiliyordu. Tablo tamamlayıcı bir ek tüy yerine kullanılıyordu. Bugün aracı firmaların çoğunda bu tip tablolar bulunabiliyor. Bu tablolar istatistik şirketlerinden hazır olarak geliyor ve yalnızca hisse senetlerini değil, hammadde piyasalarını da kapsıyor. Tablolar ancak onları okumayı, daha doğrusu okuduklarını anlamayı bilenlere yardımcı olabilir. Ancak genellikle tabloları okuyan sıradan yatırımcılar borsada spekülasyonun tabloda görünen iniş çıkışlardan birincil ve ikincil hisse hareketlerinden oluştuğuna inanmaya başlar. Eğer bu konuda ısrarlı davranırlarsa da genellikle sonunda beş parasız kalırlar. Saygın bir borsa aracı kurumunun eski ortaklarından olan son derece bilgili bir adam vardı. Aynı zamanda da diplomalı bir matematikçiydi. Ünlü bir teknik okuldan mezun olmuştu. Çeşitli borsalardan hisse senedi, tahvil, tahıl, pamuk gibi piyasalardan yola çıkarak fiyatların dakikası dakikasına son derece dikkatli bir analizini yapmıştı. Her yıl fiyatlar arasındaki ilişkileri, dönemsel değişiklikleri, aklınıza gelebilecek her şeyi araştırırdı. Hisse seni de alıp satarken yaptığı tablolardan hiç vazgeçmezdi. Aslında yaptığı şey ortalama hesaplamak ve son derece ustaca yaptığı bu hesaplardan yararlanmaktı. Bu matematikçi 1. Dünya Savaşı gelip de borsadaki bütün verileri birbirine katana kadar düzenli olarak kazanırmış. Sonunda o ve onu izleyen grup bu yöntemden vazgeçmiş. Ama bu arada milyonlarca dolar kaybetmişler. Oysa dünya savaşları bile koşullar uygunsa borsada fiyatların artmasını ya da düşmesini engelleyemez. Borsada para kazanmanın yolu da bu koşulları doğru değerlendirmekten geçer. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Wall Street'teki ilk yıllarımı düşününce aklıma hep bunlar geliyor. Şimdiki aklım o zaman olsaydı Acemiliklerimin hiçbirini yapmazdım. Bunlar sıradan yatırımcıların her yıl hiç bıkmadan yaptığı sıradan hatalardı. New York'a ve oranın menkul değerler firmalarına üçüncü gelişimde oldukça aktif bir şekilde alım-satım yapmaya başladım. Bakış Shop'lardaki kadar başarılı olmayı beklemiyordum ama daha fazla miktarlarda oynayacağım için uzun vadede daha çok kazanacağımı biliyordum. Ama şimdi anlıyorum ki Asıl hata borsa spekülasyonu ile kumarı birbirine karıştırmaktı. Yine de 7 yıldır fiyat okuyarak edindiğim deneyim ve biraz da doğal yeteneğim sayesinde elimdeki parayla servet elde edemesem de oldukça yüksek bir getiri sağlıyordum. Eskisi gibi kazandığımda kaybettiğimde oluyordu ama daha dengeli kazanmaya başlamıştım. Kazancım arttıkça harcamalarım da artıyordu. Genellikle öyle olur zaten. Sadece kolay para kazananlar değil, paraya aşık olan bir avuç insanın dışında herkes böyle davranır. Russell Sage gibi bazı adamlar parayı kazandıkları kadar ellerinde tutmasını da bilirler ve onun gibi inanılmaz zengin biri olarak ölürler. Her gün saat 10'dan 3'e kadar borsa oyununu oynuyor, saat 3’ten sonra da hayatımı yaşamaya başlıyordum. Beni yanlış anlamayın hiçbir zaman dünyevi zevklerin beni işimden alıkoymasına izin vermiyordum. Kaybettiğim zaman hisseler konusundaki tahminlerim yanlış çıktığı için kaybediyordum. Akşamdan kalma olduğum ya da aklım başka bir yerde olduğu için değil. Borsadaki işlerimi hiçbir zaman sinirlerim bozuk ya da sarhoş olduğum için boşlamadım. Her zaman fiziksel ve zihinsel sağlığıma dikkat ediyordum. Bugün bile akşamları saat 10'da yatarım. Gençken de erken yatmaya özen gösterirdim. Çünkü uykusuzken işimi gereği gibi yapamadığımı biliyordum. Az da olsa kazanıyordum ve bu yüzden de kendimi hayatın güzel taraflarından yoksun bırakmak istemedim. Nasıl olsa harcadıklarımı borsadan geri alıyordum. İşini iyi yapan ve gelecekte de yapmaya devam edeceğine inanan profesyonel bir borsacının soğukkanlı tavrını takınmaya başlamıştım. Yöntemimde yaptığım ilk değişiklik zaman konusunda oldu. Bakış Shop'larda olduğu gibi yükselmesi kesin bir hisse senedini alıp ondan sonra da 1-2 puan değer kazanmasını bekleyecek zamanım yoktu artık. Fullerton'un ofisindeki gelişmeleri yakalayabilmek için çok daha erken davranmam gerekiyordu. Diğer bir deyişle neler olup biteceğini önceden kestirmeye çalışmam, hisse hareketlerini iyice incelemem gerekiyordu. Bu size çok sıradan gelebilir ama ne demek istediğimi anladınız herhalde. Benim için önemli olan borsaya karşı tavrımda gerçekleşen değişiklikti. Yavaş yavaş yeni tavrım sayesinde dalgalanmalar üzerinde bahse girmekte, kaçınılmaz yükselme ve düşüşler arasındaki farkı yani spekülasyonla kumar arasındaki farkı öğrendim. Artık borsayı izlerken sadece bir saat önceki gelişmelere bakmıyor, çok daha gerilere gidiyordum. Bunu dünyanın en büyük bucket shop'unda bile yapamazdım. Ticaret raporlarını, demir yollarının kazanç durumunu, mali ve ticari istatistikleri incelemeye başladım. Elbette büyük oynamayı seviyordum. O yüzden bana korkusuz çocuk adını takmışlardı. Ama öte yandan fiyat hareketlerini izlemeyi de seviyordum. Bana daha fazla borsa deneyimi kazandıracak hiçbir şeyden kaçmıyordum. Bir sorunu çözmeden önce o sorunun nedenini anlamak gerekir. Ben de bir çözüm bulduğumda bu çözümün doğruluğunu kendi kendime kanıtlamalıyım. Bunu yapmanın da tek bir yolu var. Çözümü kendi paramla denemek. O günlerde kaydettiğim ilerleme pek yavaştı. Ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde öğreniyor. Üstelik de para kaybetmemeyi başarıyordum. Belki daha fazla kaybeseydim bu beni teşvik edecek ve daha sıkı çalışmama neden olacaktı. Mutlaka daha fazla hatamı bulacaktım. Ama para kaybetseydim yeni bulduğum yöntemleri deneyecek param olmayacaktı. O yüzden fazla kaybetmemem gerekiyordu. Fullerton'un ofisinde bana para kazandıran hisseleri inceleyince fark ettim ki borsa konusunda %100 haklı olsam da, yani genel koşulları ve trendi doğru saptamış olsam da bu haklılığın bana sağlaması gereken parayı bir türlü kazanamıyordum. Neden? Kaybetmek kadar kısmi başarılardan da ders almak gerekir. Örneğin borsada yükselme beklentisi olduğunu anlayarak çeşitli hisse senetleri satın alıyordum. Benim tahmin ettiğim gibi borsada bir yükseliş gerçekleşiyordu. Buraya kadar hepsi tamam. Peki ben ne yapıyordum? Yaşlı borsacıları dinleyerek gençliğin bana verdiği ataklığı bastırıyordum. Aklı başında davranarak daha temkinli oynamaya karar veriyordum. Bunu yapmanın yolu da hisseleri satarak o ana kadar elde ettiğim karla yetinmek. Hisselerin fiyatı düştüğünde de bunları geri almaktı. Ben de böyle yapıyordum. Daha doğrusu böyle yapmaya çalışıyordum. Genellikle hisseleri satıyor, kar ediyor, sonra da fiyatı bir türlü düşmek bilmeyen hisselerin değer kaybetmesini bekliyordum. Bu arada hisselerin değeri 10 puan kadar artıyor, ben de elde ettiğim 4 puanlık kar cebimde köz köz oturuyordum. İnsan kar ederek fakir olmaz derler. Doğru ama insan fiyatların gittikçe arttığı bir borsada 4 puanlı karla yetinerek zenginde olamaz. 20 bin dolar kazanabileceğim yerlerde 2 bin dolarla yetinmek zorunda kalıyordum. Fazla temkinli davranıyordum. Ne kadar az kazandığımı keşfettiğim gün bir şey daha keşfettim. O da çaylakların da kendi aralarında birkaç gruba ayrıldığıdır. Acemi çaylak hiçbir şey bilmez ve kendisi de dahil herkes bunun farkındadır. Ama aradan bir süre geçince çaylak bir şeyler öğrendiğini düşünür ve etrafındakilerin de öyle düşünmesini sağlar. O artık deneyimli bir çaylaktır. Borsanın kendisini araştırmasa da kendisinden daha deneyimli çaylakların söylediği şeyleri kulaktan dolma olarak öğrenmiştir. Bu çaylak en acemi çaylağa göre parasını... Bazı şeylerden korumayı bilir. Aracı firmaların ekmek kapısı acemi çaylaklar değil, bu deneyimli geçinen çaylaklardır. Acemi çaylağın Wall Street'teki ilk deneme süresi 3 haftayla 30 hafta arasında değişir. Deneyimli çaylaklarsa iflas edene kadar ortalama 3,5 yıl geçer. Genellikle borsa ile ilgili beylik lafları ve klişeleri uyduran kişiler de bu deneyimli çaylaklardır. Borsada yapılmaması gereken her şeyi A'dan Z'ye bilir acemi çaylak. Bir tek şey dışında, çaylaklık etme. Bu deneyimli çaylak artık borsanın gediklisi olduğunu düşünür. Çünkü fiyatlar düşerken hisse senedi almayı öğrenmiştir. Bu düşüşleri dört gözle bekler. Alacağı kelepir hisse senetlerini kaybettiği puana göre ölçer. Yükselme beklentisi olan borsada acemi çaylaklar borsanın kurallarını bilmedikleri için İşi şansa bırakarak körü körüne alım yapar. Önce kar eder, fiyatlar doğal olarak düşünce de bütün paralarını kaybederler. Ama deneyimli çaylak, benim kendimi çok akıllı zannettiğim, aslında başkalarının aklına göre davrandığım dönemde yaptığım şeyi yapar. Bakıt shop yöntemlerimi değiştirmem gerektiğini çok iyi biliyordum. Ama bu değişikliğin ne olması gerektiğini bilmediğimden, Deneyimli sandığım müşterilerin ağzından çıkan her şeyi altın kural olarak kabul ediyordum. Çoğu müşteri birbirine benzer. Hepsi Wall Street'in kendilerine borçlu olduğunu düşünür. Bunlar Fullerton'da da eksik olmazdı. Her türden çaylak vardı orada. Müşterilerden yaşlıca bir bey diğerlerine pek benzemiyordu. Bir kere hepimizden büyüktü. Ayrıca hiçbir zaman başkalarına öğüt vermez ve kazancından böbürlenmezdi. Karşısındakini büyük bir dikkatle dinlerdi. Tio peşinde değildi. Asla başkalarına ne duyduklarını ya da bildiklerini sormazdı. Biri kendiliğinden bir tio verdiğinde de kibarca teşekkür ederdi. Eğer tio doğru çıkarsa bazen tiyoyu kendisine veren kişiye gidip tekrar teşekkür ederdi. Ama tio yanlış çıkarsa asla gidip şikayet etmezdi. Böylece kimse onun verilen tiyoları uygulayıp uygulamadığını anlayamazdı. Bu adam ofiste efsane haline gelmişti. Çok zengin olduğu ve isterse çok büyük oynayabileceği söyleniyordu. Ama firmaya fazla komisyon kazandırdığı söylenemezdi. Kazandırıyorsa da bunu anlamak kolay değildi. Adı Partridge'di ama arkasından hindi diye isim takılmıştı. Bunun nedeni de çok geniş bir göğsü olması ve sürekli boynunu kırarak odadan odaya koşturmasıydı. Başkalarından akıl almak ve sonra da başarısız olunca onları suçlamak isteyen müşteriler kimi zaman Partridge'e gidip ona bir arkadaşının arkadaşı olan bir borsacının şu ya da bu hisse senedinden almalarını öğütlediğini söylerler. Ondan ne yapmaları gerektiği konusunda akıl isterlerdi. Aldıkları tüyo ister almak ister satmak olsun cevap hep aynıydı. Müşteri kafasını kurcalayan tüyoyu anlattıktan sonra sorardı. Sizce ne yapayım? Yaşlı hindi başını bir yana eğer, babacan bir gülümsemeyle karşısındakinin yüzüne bakar ve sonunda ciddi ciddi konuşurdu. Biliyorsunuz borsa yükselecek. Ondan defalarca aynı sözleri duydum. Borsa yükselecek diyordu hep. Bunu söylerken de size bir milyon dolarlık bir kaza sigortası poliçesi içinde sarılı, paha biçilmez bir tılsım veriyormuş gibi davranıyordu. Elbette ben de onun ne demek istediğini bir türlü anlayamıyordum. Bir gün Elmer Harwood adında biri ofise rüzgar gibi dalarak hemen bir talimat yazdı ve bunu görevliye uzattı. Sonra da Partridge'in yanına koştu. O sırada Partridge, John Fanning'in anlattığı hikayeyi dinliyordu. John bir keresinde Keane'in brokerlarından birine bir emir verdiğini duymuş. John da hemen gidip aynı hisseden almış. Ama 100 hissede ancak 3 puan kâr etmiş. Sonra da hisseleri satmış. O satar satmazda hisse senedi 3 gün içinde 24 puan birden çıkmış. Bu John'un aynı hikayeyi dördüncü kez anlatışıydı. Ama Hindi ilk kez duyuyormuş gibi kibar kibar başını sallayarak dinliyordu. Elmer yaşlı adamın yanına yaklaştı ve John Fanning'den özür dilemeye gerek görmeden araya girdi. Ve Hindi'ye Bay Patridge, ben elimdeki Klimax Motors'un hepsini sattım. Dediler ki hisse fiyatı düşmek üzereymiş. Ben de fiyat düşünce hisseleri geri alacağım. Siz de aynısını yapsanız iyi olur. Yani daha satmadıysanız dedi. Partridge'e o hisselerden alma veren Elmer'dı. Ve borsada insan verdiklerine karşı kendini borçlu ve sorumlu hisseder. Tiyo ister doğru çıksın ister yanlış. Onları koruması gerektiğini düşünür. Elmer şimdi hindinin yüzüne kuşkuyla bakıyordu. Tabii Bay Harwood. Hisseler hala elimde elbette dedi. Hindi Elmer'ın onu düşünmesine çok sevinmiş gibi davranıyordu. İsterseniz şimdi karınızı alın ondan sonra fiyatları düşünce hisseleri yeniden alırsınız dedi Elmer. Karşısındakinin de bir an önce harekete geçmesini istiyor gibiydi. Patrich'in yüz ifadesinde bir değişiklik olmayınca Elmer sözlerine devam etti. Ben elimdeki hisselerin hepsini sattım. Sesini ve konuşma biçimini duysaydınız en az 10.000'in 10 sesi olduğunu sanırdınız. Ama Bay Petrich başını üzüntüyle iki yana salladı ve hayır hayır yapamam diye itiraz etti. Ne diye haykırdı Elmer? Yapamam dedi Mr. Petrich. Yüzü pek kederliydi. Size satın almanız için tiyo vermemiş miydim? Verdiniz Bay Harwood ve size müteşekkirim gerçekten. Durun bir dakika bırakın konuşayım. O hisse 10 günde 7 puan değer kazanmadı mı? Kazandı. Size gerçekten çok teşekkür ederim evladım. Ama ben o hisseyi satmayı aklımdan bile geçiremem. Geçiremez misiniz diye sordu Elmer. Onun da aklı karışmaya başlıyordu. Borsa dünyasında tüyo verenler aniden tüyo alanlara dönüşebilir. Hayır satmayı hiç düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Elmer Partridge'e biraz daha yaklaştı. E, ee, borsa yükselecek ya. Adam bunu sanki çok uzun ve ayrıntılı bir açıklama yapar edasında söylemişti. Anladık dedi Elmar. Artık sinirlenmeye başlıyordu. Tamam ben de borsanın yükseleceğini sizin kadar biliyorum. Ama şimdi o elinizdeki hisseleri satıp sonra değerleri düşünce geri almanın tam zamanı. Bundan siz karlı çıkacaksınız. Evladım dedi Petrich. Canının ne kadar sıkkın olduğu belliydi. Evladım... ''Eğer o hisseyi şimdi satarsam daha fazla kar etme fırsatını kaybederim.'' Elmur Harwood başını sallayarak bana doğru yöneldi. Benden anlayış beklediği belliydi. ''Ne diyebilirim ki?'' diye fısıldadı kulağıma. ''Ne denir şimdi buna?'' Ben susmayı tercih ettim. O devam ediyordu. Ona Klimax motorla ilgili bir tiyo verdim. Gitti 500 hisse aldı. 7 puan kar etti.'' Sonra ben ona hisseleri satıp artık çoktan zamanı gelen düşüşten kurtulmasını söylediğimde bana ne diyor? Eğer şimdi satarsa kar edemezmiş. Bu söze ne denir? Özür dilerim Bay Harwood. Ben kar edemem demedim. Daha fazla kar etme fırsatını kaybederim dedim diye araya girdi bizim hindi. Siz de benim yaşıma gelince benim geçtiğim yollardan, anlattığım paniklerden, iniş çıkışlardan geçince anlayacaksınız. Daha fazla kar etme fırsatını kaçırmayın. Buna kimsenin gücü yetmez. John D. Rockefeller'ım bile. Umarım hisse fiyatı düşer ve siz de sattıklarınızı daha iyi bir fiyattan geri alırsınız. Ama ben yılların deneyimiyle hareket etmek zorundayım. Bu deneyim bana çok şeye mal oldu ve artık bir kez daha her şeye sıfırdan başlamak istemiyorum. Ama inanın size çok müteşekkirim. Borsa yükseliyor biliyorsunuz. Sonra da arkasını dönüp gitti. Elmer şaşkınlık dolu gözlerle arkasından baka kalmıştı. Bay Petrich'in söylediklerini o zaman pek anlayamamıştım. Ama borsa hakkındaki tahminlerim doğru çıksa bile yeterince para kazanamayınca sözlerini bir kez daha düşündüm. Düşündükçe o yaşlı adamın ne kadar zeki olduğunu daha iyi anladım. O da gençken aynı hataları yapmıştı ve kendini çok iyi tanıyordu. Kendisine zararlı olduğunu bildiği zaaflarına kolay kolay teslim olmuyor ve böylece pahalı pişmanlıklardan uzak duruyordu. Bay için borsa yükselecek biliyorsunuz demekle neyi kastettiğini anlamak benim için çok önemli ve öğretici bir adım olmuştur. Söylemek istediği şey asıl karın ufak tefek dalgalanmalardan değil borsadaki temel hareketlerden geldiği yani banttan gelen fiyatlara değil Borsadaki genel koşullara ve eğilime bakmak gerektiğiydi. Bu aşamada bir şey söylemek istiyorum. Wall Street'te yıllar geçirdikten ve milyonlarca dolar kazanıp kaybettikten sonra size şunu söyleyebilirim. Ben düşündüğüm şeyler sayesinde zengin olmadım. Ben oturarak zengin oldum. Anlatabildim mi? Yerimde sıkı sıkı oturarak. Borsadaki tahminlerin doğru çıkması iş değil. Yükselecek ya da düşecek fiyatları önceden tahmin edip buna göre davranan pek çok yatırımcı vardır. Doğru anda doğru tahminlerde bulunan ve en fazla kar sağlaması gereken anlarda alım-satım yapan birçok kişi tanıdım ben. Ve bu kişiler de bir türlü zengin olamadı, tıpkı benim gibi. Hem doğru tahminlerde bulunan hem de sabırla yerinde oturmasını bilen insanlar ender bulunur. Bunu öğrenmek kolay değildir. Ama borsada para kazanmanın tek yolu bu beceriyi edinmektir. Acemiyken 100 dolar bile kazanmak zordur. Ama oyunun kurallarını öğrendikten sonra milyonlarca dolar kazanmak işten bile değildir. İnsan isabetli tahminlerde bulunabilir ama beklediği şeyin gerçekleşmesi düşündüğünden daha uzun bir süre alınca kendinden kuşkulanıp sabırsız davranmaya başlayabilir. İşte bu yüzden Wall Street'te hiç de acemi sayılmayacak birçok insan para kaybeder. Onlara para kaybettiren şey borsa değil, kendileridir. Akıllı olmalarına karşın yeterince sabırlı davranamazlar. Yaşlı hindi yaptıklarında ve söylediklerinde çok haklıydı. Hem kendi aklına güveniyor hem de sabırlı olmasını biliyordu. Borsanın genel eğilimine değil iniş çıkışlara göre oynamak benim sonum oldu. Kimsenin bütün dalgalanmaları yakalaması mümkün değildir. Borsa yükseliyorsa önce hisse senetleri alınır. Bir süre sonra da düşme beklentisi olunca hisseler satılır. Ama bunu yapabilmek için genel koşullara dikkat etmek ve tek tek hisselerle ilgili özel faktörlere ya da tiyolara kulak asmamak gerekir. Borsada genel bir düşüş yaşanacağını hissettiğiniz anda elinizdeki bütün hisseleri satın. Sonra da koşulların tersine dönmesini bekleyin. Bunu yapabilmek için zeki ve öngörüşlü olmanız gerekir. Yoksa bu söylediğim ucuza alıp pahalıya sat gibi basit bir öğüt olarak algılanabilir. Öğrenmeniz gereken en önemli şey, ilk ve son sekizde birliklerden uzak durmaktır. Bunları yakalamaya çalışmayın. Bu yüzden kaybedilen milyonlarla bütün Amerika'yı çevreleyen bir otoyol yapılabilirdi. Biraz daha akıllandıktan sonra Fullerton'un ofisinde yöntemlerimi gözden geçirirken fark ettiğim bir şey de ilk yaptığım işlemlerde fazla zarar etmemem oldu. Doğal olarak ben de ilk işlemlerimi büyük miktarlarda yapmaya başladım. Böylece başkalarının verdiği öğütlere ya da kendi sabırsızlığıma boyun eğmediğim sürece doğru kararlar verebildiğimi anladım. Kendi kararlarına güvenemeyen biri borsada başarılı olamaz. Benim bunca yılda borsada öğrendiğim tek bir şey var. Genel koşulları incelemek, belli hisse senetlerini almak ve ondan sonra da bunları kolay kolay elden çıkartmamak. Artık tek bir sabırsızlık belirtisi bile göstermeden beklemeyi öğrendim. Bir hissenin değerinin düştüğünü görünce hiç telaşlanmıyorum. Çünkü bunun geçici olduğunu biliyorum. Bir keresinde 100 bin hisse kısa duruma geçmiştim. Borsanın pek yakında yeniden yükselmeye başlayacağını biliyordum. Bu yükselişin kağıt üzerinde bana 1 milyon dolar kar getireceğinin de farkındaydım. Yine de hiç istifimi bozmadan bekledim ve kağıt üzerindeki karımın yarısının silinip gittiğine tanık oldum. Bu arada kısa pozisyondan çıkıp açıklarımı kapatmak aklıma bile gelmedi. Bunu yaparsam pozisyonumu kaybedeceğimi ve bunun da gelecekteki karlarımı engelleyeceğini biliyordum. Borsada asıl kar getiren ufak tefek oynamalar değil, genel hareketlerdir. Bütün bunları öğrenmem uzun zaman aldı. Her yaptığım hatadan ders alıyordum ama hatayı yaptıktan sonra bunu anlayana kadar uzun bir süre geçiyordu. Hatta anladıktan sonra hatanın tam olarak nerede olduğunu saptamak da uzun süre alıyordu. Diğer taraftan kazancım fena değildi. Çok gençtim ve kayıplarımı farklı şekilde telafi edebiliyordum. Kârımın çoğunu geçmişte olduğu gibi banttan gelen fiyatları değerlendirerek elde ediyordum. Çünkü borsanın o günlerdeki durumu bu yönteme uygundu. New York'taki ilk günlerimde olduğu gibi Arka arkaya ve büyük miktarlarda para da kaybetmiyordum. Yine de son iki yıl içinde üç kez sıfırı tükettiğim düşünülürse durumum o kadar da parlak değildi. Ama unutmayın ki insan en iyi dersi parasız kaldığında alır. Elimdeki paraları pek biriktiremiyordum. Bunun nedeni de rahat bir yaşam sürmemdi. Benim yaşımda ve benim zevklerime sahip bir insanın isteyeceği şeyleri kendimden esirgemiyordum. Kendi arabam vardı ve fazla tutumlu davranmaya gerek görmüyordum. Nasıl olsa harcadığım para borsada bana geri geliyordu. Borsa yalnızca pazar ve bayram günlerinde kapalıydı. İşlediğim hataları ve neden para kaybettiğimi anladığım zaman kendime yeni yeni kurallar koyuyordum. Elimdeki para arttıkça harcamalarım da ona göre artıyordu. Elbette bu arada hoş ya da tatsız birçok deneyim yaşadım. Ama şimdi bunları anlatmaya kalksam sözlerimi hiç bitiremem. Aslında en iyi hatırladığım olaylar bana borsadaki günlerimde doğrudan yardımcı olan, bir şeyler öğreten deneyimler yani hem borsa oyununu hem de kendimi bana daha iyi öğreten olaylardır. 6. Bölüm 1906 baharında kısa bir tatil için Atlantic City'ye gittim. O an için elimde hisse senedi yoktu. Biraz hava değişikliği iyi gelir diye düşünüyordum. Bu arada ilk brokerım olan Harding Brothers'a geri dönmüştüm. Ve orada oldukça aktif bir hesabım vardı. Aynı anda 3-4 bin hisse alıp satabiliyordum. Aslında bu miktar henüz 20 yaşındayken Kozmopolitan'da alıp sattıklarıma eşitti. Ama Bucket Shop'larda verdiğim 1 puanlık maaşla New York Menkul Değerler Borsası'nda benim adıma işlem yaptıran brokerların istediği marj arasında büyük fark vardı. Anımsayacaksınız, size kozmopolitandayken 3500 şeker hissesiyle kısa pozisyonda olduğumu, ortada bir şeyler döndüğünü hissettiğim için de işlemi kapattırdığımı anlatmıştım. Böyle hislere sık sık kapılırım. Genellikle de bunlara kulak veririm. Ama bazen de bu hislerime kulak asmaz, Hislerime körü körü uymanın saçma olduğunu düşünürüm. Bu kapıldığım hisleri fazla pro içmiş olmama, uykusuzluğa ya da karaciğer rahatsızlığıma bağlarım. Ama daha sonra hep bu içgüdülerimi dinlemediğime pişman olurum. Bazen hislerime kulak asmamaya karar veririm. Ertesi gün borsaya gittiğimde her şeyin yolunda olduğunu hatta hisselerin değerinin artmış olduğunu görür, elimdekileri satmadığıma sevinirim. Ancak daha ertesi gün mutlaka bir düşüş olur. Bir yerlerde bir şeyler ters gitmiştir ve ben fazla mantıklı davrandığım için para kazanma fırsatını elimden kaçırmış olurum. Bunun nedeni de fiziksel olmaktan çok psikolojiktir. Şimdi size bu olaylardan bir tanesini anlatacağım. Özellikle bu olayı seçtim çünkü bedeli benim için oldukça ağır oldu. Bu olayı 1906 baharında Atlantik City'de tatildeyken yaşadım. Benim gibi Harding Brothers'ın müşterisi olan bir başka arkadaşımla birlikteydik. Borsa ile hiç ilgilenmiyor, tatilin tadını çıkartmaya çalışıyordum. Benim için borsaya ara vermek kolaydır. Elbette eğilimde önemli hisse senetleri yoksa ve borsa fazla hareketli değilse. O günlerde borsa yükselme eğilimindeydi. Genel piyasa koşulları son derece elverişliydi. Borsa biraz durgundu ama ortam uygundu. Ve her şey fiyatların yakında artacağını gösteriyordu. Bir sabah kahvaltıdan sonra bütün gazeteleri okuyup bitirmiş, denizden topladıkları midyeleri havadan kuma atıp kırarak yemekle meşgul olan martıları seyretmekten sıkılmış, arkadaşımla kıyı boyunca yürüyüşe çıkmıştık. Gündüz yaptığımız en heyecanlı şey bu yürüyüştü. Vakit henüz öğlen olmamıştı. Tuzlu havayı ciğerlerimize çekerek yavaş yavaş yürüyor, zaman öldürüyorduk. Harding Brothers'ın İskele Caddesi'nde bir şubesi vardı. Biz de her sabah buraya uğrar, borsa açılış fiyatlarına bir göz atardık. Bu yalnızca bir alışkanlıktı. Çünkü benim elimde hiç hisse senedi yoktu. O gün borsa oldukça yüksek ve aktifti. Fiyatların daha da yükseleceğine inanan arkadaşımın elinde o günkü değerinden birkaç puan daha düşükken aldığı bazı hisse senetleri vardı. Bana elindeki hisseleri tutup, daha sonra daha yüksek fiyattan satacağını, bunun yapılabilecek en akıllıca şey olduğunu anlatmaya başladı. Oysa o anda benim onu dinleyecek halim yoktu. Durmuş fiyat tahtasındaki değişiklikleri inceliyordum. Hisselerin çoğunun fiyatı yükselmişti. Biri hariç, Union Pacific. Birden içime Union Pacific hissesi satma isteği doğdu. Bu hissimin nedenini kendi kendime sordum ama yanıt bulamadım. İçimde Union Pacific hisselerinde kısa pozisyona girmek için inanılmaz bir istek uyandı. Gözlerimi fiyat tahtasında gezdirerek diğer hisselere bakmaya çalıştım. Ama gözlerim başka hiçbir şey görmüyordu. Aklımda sadece ve sadece Union Pacific hissesi satmak vardı. Ve nedenini bir türlü anlayamıyordum. Herhalde çok garip görünüyordum ki yanımda duran arkadaşım birden beni dürterek ne oldu diye sordu. Bilmem dedim. Uykum mu geldi senin dedi. Hayır uykum gelmedi. Şimdi gidip o hisseyi satacağım dedim. Sezgilerimi dinlediğim zaman para kazandığımı biliyordum. Üzerinde boş talimat makbuzları olan bir masaya doğru yürüdüm. Arkadaşım da beni izledi. Borsada bin adet Union Pacific satılması emrini veren makbuzu müdüre uzattım. Bu makbuzu yazar ve kendisine uzatırken müdür gülümsüyordu. Ancak... Talimatı okuyunca gülümsemesi dağıldı ve bana baktı. Doğru mu yazdınız diye sordu. Ona bakmakla yetindim. O damak makbuzu aceleyle götürüp görevliye verdi. Arkadaşım ne yapıyorsun dedi. Satıyorum dedim. Neyi satıyorsun diye bağırdı bana. O borsanın yükselmesini beklerken ben nasıl olur da düşecekmiş gibi satış yapardım. Ters giden bir şeyler vardı. Bin tane UP dedim. ''Niye?'' diye sordu büyük bir heyecan içinde. Başımı sallayıp belirli bir nedeni olmadığını anlatmak istedim. Ama o benim bir aldığımı sanmış olacak ki beni kolumdan tuttuğu gibi dışarı koridora çıkarttı. Böylece diğer müşterilerin ve ortalıkta dolaşan kişilerin gözlerinden ve kulaklarından uzakta olacaktık. ''Ne duydun?'' diye sordu bana. Çok heyecanlanmıştı. ''Yupi onun en sevdiği hisselerden biriydi ve elinde bol miktarda vardı.'' Getirisi yüksekti ve arkadaşım gelecekte de fiyatın artacağını umuyordu. Ama yine de kulaktan dolma da olsa fiyatın düşeceğini duyunca ilgilenmişti. Hiçbir şey duymadım dedim. O zaman ne diye satıyorsun? Bilmem ki dedim. Yalnızca gerçeği söylüyordum. Hadi uzatma leri dedi. Hiçbir şeyi boşuna yapmadığımı bilirdi. Bin Union Pacific hissesi satmıştım. Borsa bu denli yüksekken bunu yaptığıma göre mutlaka bir nedeni olmalıydı. Bilmiyorum diye yineledim sözlerimi. İçime bir şeylerin olacağı doğuyor. Ne olacak? Bilmiyorum. Herhangi bir nedeni yok. Bildiğim tek şey bu hisseyi satmak istediğim. Şimdi gidip bin tane daha satacağım. Ofise geri dönüp ikinci satış talimatını da verdim. Eğer ilk bin hisseyi satmakta haklıysam bunun karşılığını almam gerekir diye düşünüyordum. Bana inanıp inanmamakta bir türlü karar veremeyen arkadaşım ne olabilir ki diye ısrar etti. Eğer ona birilerinden UP'nin düşeceği tiyosunu aldığımı söyleseydim bir saniye bile düşünmeden tüyoyu kimden aldığımı bile sormadan satardı elindekileri. Ne olabilir ki diye sordu yeniden. Milyonlarca şey olabilir dedim ama hiçbirinin garantisi yok. Sana sebep gösteremem, gelecekte ne olacağını da göremem. O zaman delisin dedi. Zır delisin sen eğer o hisseyi doğru dürüst bir nedeni olmadan satıyorsan neden satmak istediğini hiç mi bilmiyorsun? Neden satmak istediğimi hiç mi hiç bilmiyorum. İçimden öyle geldi dedim. Kendimi tutamıyordum. O yüzden gidip bin tane daha sattım. Arkadaşım daha fazla dayanamadı ve beni kolumdan yakaladığı gibi yeter artık sen sıfırı tüketmeden buradan gidelim dedi. Sezgilerimi tatmin edecek kadar hisse satmıştım. O yüzden son 2000 hissenin raporunu beklemeden çıkıp gittik. Aslında bu hisse çok iyi bir nedenle bile satmak istemeyeceğim bir hisseydi. Borsa bu kadar yüksekken ve görünürde hiç düşme tehlikesi yokken 3000 hisse satmakla yetinmem gerektiğini anlamıştım. Ama daha önce böyle duygulara kapıldığımda düşündüğümü yapmadığımda hep pişman olmuştum. Bu hikayelerden bazılarını arkadaşlarıma anlattım. Onlar da bana bu duyguların sezgi olmadığını, bunların sürekli aktif olan bilinçaltımın yani yaratıcı aklın bir dışa vurumu olduğunu söylediler. Sanatçılara farkında olmadan bazı şeyleri yaptıran akıl bu bilinçaltıdır işte. Belki de bende bu bir birikimde ayrı ayrı önemli olmayan ama bir araya geldiğinde beni etkileyen faktörlerin bir bileşimiydi. Belki arkadaşımın körü körüne hisse senedi alması beni onun tam tersi bir şey yapmaya etmişti. Ben de gözüme herkesin beğenisini toplayan UPI'yi kestirmiştim. Sezgilerin nedeni ya da kaynağını anlamak zordur. Bildiğim tek şey borsa gittikçe yükselirken Harding Brothers Atlantic City şubesinden 3000 adet Union Pacific hissesi kısa durumda çıkmış olmam ve içimin de son derece rahat olmasıydı. Son 2000 hisse için ne fiyat aldıklarını merak ediyordum. O yüzden öğlen yemeğinden sonra ofise gittik. Bir baktım ki borsa daha da yükselmiş ve bu arada Union Pacific biraz daha değerlenmiş. Arkadaşım boşuna satmışsın hisseleri dedi. Kendi hisse satmadığı için seviniyordu. Ertesi gün borsa biraz daha yükseldi ve arkadaşım da pek neşeliydi. Yine de ben UP hisselerini satmakta haklı olduğuma inanıyordum ve haklı olduğumu düşündüğüm zamanlarda asla sabırsızlık etmem. Sabırsız davranmanın ne anlamı olabilir? O gün öğleden sonra UP'nin artışı durdu ve akşama doğru değer kaybetmeye başladı. Çok geçmeden benim 3000 hisselik satışımın ortalama fiyatının altına indi. Kendimi daha da haklı hissetmeye başladım ve elbette bu yüzden daha fazla hisse satmaya karar verdim. Borsa kapanmadan 2 bin hisse daha satmıştım. Tek bir sezgi yüzünden 5 bin UP hissesi kısa pozisyona girmiştim. Harding'in ofisindeki marjımla en fazla bu kadar hisse satabilirdim. Tatildeydim ve 5 bin hisse kısa durumdaydım. Demek ki tatilimi kesip New York'a dönmem gerekiyordu. Hemen o gece New York'a döndüm. Orada her şeyi daha yakından izleyebiliyordum. Gerekirse daha çabuk hareket edebilecektim. Ertesi gün San Francisco'da deprem oldu. Korkunç bir felaketti. Buna rağmen borsa ancak 1-2 puan düşüşle açıldı. Fiyatlar hala yükseliyordu. Zaten borsa yüksekse halk hiçbir zaman felaket haberlerine göre karar vermez. Eğer borsada düşme eğilimi varsa durum değişir. O zaman felaketler düşüşü hızlandırır. Her şey genel havaya bağlıdır. San Francisco depremi de borsada yaratması gereken etkiyi yaratmadı. Çünkü borsa yükselmeye kararlıydı. O gün bitmeden fiyatlar eski düzeylerini yakalamıştı. 5000 bin hisse kısa durumdaydım. Darbe inmişti ama elimdeki hissenin fiyatı inmiyordu. Tahminimde haklıydım ama banka hesabım kağıt üzerinde yerinde sayıyordu. Ben UP hisselerinden satarken benimle Atlantic City'de olan arkadaşım bu duruma hem üzülüyor hem seviniyordu. Bana şöyle diyordu. Amma attın oğlum. Belli ki borsa yükselmeye devam edecek. Herkesin tersine gitmeye ne gerek var. Sonunda sen yaya kalacaksın. Biraz bekle dedim. Fiyatların düşmesini kastediyordum. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunun ve Union Pacific'in de düşüşten en fazla zarar görecek hissi olduğunu çok iyi biliyordum. Bu arada Wall Street'in bu kadar kör olabileceğini de aklım almıyordu. Biraz bekle de senin gibilerin düştüğü duruma düş. Sürüm sürüm sürüneceksin diye yanıtladı beni. Sen olsan ne yapardın diye sordum. Southern Pacific ve diğer şirketlerin uğradığı milyonlarca dolarlık hasarı görmezden gelip UP hisselerini satın mı alsaydım? Bütün hasarları ödedikten sonra temettüleri ödeyecek parayı nereden bulacaklar? Belki de depremden sonra durumun anlatıldığı kadar kötü olmadığını düşünüyorsun. Ama bu gidip de depremden zarar gören yolların hisselerini almak için yeterli neden olabilir mi? Söyle bakalım. Arkadaşımsa evet haklı olabilirsin demekle yetindi. Ama nedense borsa sana katılmıyor. Fiyatlar yalan söylemez. Fiyatları hemen öğrenemiyoruz ki dedim. Bak şimdi kara cuma'dan bir süre önce bir adam Jim Fisk ile konuşuyor. Altın hisselerinin pek yakında değer kaybedeceğini gösteren 10 kanıt sayıyordu. Sonunda kendi sözlerine kendisi de inandı. Ve Fisk'e hemen gidip birkaç milyon altın hissesi satacağını söyledi. Jim Fisk de adamın yüzüne bakıp sat tabii hemen sat kısa pozisyona gir sonra da beni cenazene çağır dedi. Evet dedim, eğer o adam o hisseleri satsaydı ne biçim zengin olmuştu şimdi. Sen de gidip biraz UP satsana. Ben satmam. Ben akıntıya karşı kürek çeken tiplerden değilimdir. Ertesi gün o günün borsa raporları gelmeye başlayınca borsanın düşüşe geçtiğini anladık. Ama yeterince hızlı düşmüyordu fiyatlar. Artık borsanın esaslı bir düşüşten kurtulamayacağından emin olduğum için gidip, Beş bin hisse daha sattım ve böylece satışımı ikiye katlamış oldum. Artık çoğu yatırımcı durumu fark etmişti ve brokerlarım satışlarıma hiç de itiraz etmediler. Eskisi gibi beni uyararak dikkatsizlikle suçlamadılar. Daha ertesi gün borsa iyice tepedaklak olmuştu. Zamanında uyanmayanlar kafalarını taşlara vuruyordu. Elbette ben şansımı zorlamaya devam ettim. Yine hisse miktarını ikiye çıkarttım ve 10 bin hisse daha sattım. O anda yapılabilecek en iyi şey buydu. Düşündüğüm tek şey haklı hem de yüzde yüz haklı çıkmamdı. Ve bu benim için arayıp da bulamadığım bir fırsattı. Ondan en iyi şekilde yararlanmak benim elimdeydi. Daha fazla hisse sattım. Bu kadar çok hisse sonra ani bir yükselişle elimdeki karın ve hatta sermayenin büyük bir kısmı yok olup gidebilirdi. Bu olasılığı düşünüp düşünmediğimi bilmiyorum ama aklıma geldiyse de üzerinde fazla durmadığım kesin. Bir kere deprem olmuştu. Artık geriye dönüşü yoktu. Yıkılan binaları bir gecede üstelik de bedavaya tamir edemezlerdi ya. Para olsa bile bunu birkaç saat içinde yapmaya olanak yoktu. Körü körüne oynamıyordum. Laf olsun diye satmamıştım o hisseleri. Ne başarı başımı döndürmüştü ne de San Francisco'nun haritadan silinmesiyle ülkenin geri kalan kısmının da hurda yığınını boyladığını düşünüyordum. Tam tersine, benim aradığım şey panik değildi. Ertesi gün bütün hesaplarımı kapattım. 250 bin dolar kâr etmiştim. Bu o güne kadar kazandığım en büyük paraydı. Birkaç gün içinde elde etmiştim bu kazancı. Borsa ilk iki gününde depreme fazla aldırmadı. Bunun ilk gün gelen telgrafların o kadar olumsuz olmamasından kaynaklandığı söyleniyor. Ama bence halkın menkul kıymetlere bakışını değiştirmek biraz zaman alıyor. O günlerde profesyonel borsacılar bile son derece yavaş ve dar görüşü davrandı. Size verebileceğim ne bilimsel ne de çocuksu hiçbir açıklama yok. Size neyi neden yaptığımı ve bunun sonucunun ne olduğunu anlatıyorum yalnızca. Beni daha çok cebimdeki 250 bin dolar ilgilendiriyordu. Ve gerisi pek de umurumda değildi. Artık zamanı geldiğinde istediğim kadar büyük oynama şansına sahip olacaktım. O yaz Saratoga Springs'e gittim. Aslında tatile çıkmıştım ama bir yandan da borsayı izliyordum. Bir kere borsadan uzak kalmayı isteyecek kadar yorulmamıştım. Ayrıca birlikte tatil yaptığım herkes borsayla aktif olarak ilgileniyordu. Bir araya geldiğimizde doğal olarak borsadan söz ediyorduk. Bu arada lafta borsacılık yapmakla gerçek alım-satım yapmanın farkını da yakından anladım. Konuştuğum kişilerin bazıları borsadan söz ederken mangalda kül bırakmıyordu. Ama bunun gerçek hayatta da böyle olduğuna inanmak zordu. Harding Brothers'ın Saratoga'da bir şubesi vardı. Şirketin birçok müşterisi yaz aylarını burada geçiriyordu. Ama bana kalırsa o şubeyi reklam olsun diye açmışlardı. Bir safiye şehrinde şube açmak birinci sınıf bir reklamdır. Tatildeyken ben de o şubeye gidip müşterilerle sohbet ediyordum. Müdür New York ofisinden gelen çok kibar bir adamdı. Ve tanıdık yabancı ayırmadan herkese yardımcı olmaya, bu arada da mümkünse iş yapmaya çalışırdı. Burası tüyo toplamak için en iyi yerdi. At yarışlarından borsaya kadar her tür tüyo bulunuyordu burada. Ofistekiler benim tüyolarla ilgilenmediğimi bilirdi. Bu yüzden müdürün New York ofisinden yeni gelen tüyoları kulağıma fısıldadı olmazdı pek. Sadece gelen telgrafları uzatıyor, New York'tan gelen haberler burada demekle yetiniyordu. Elbette gözüm borsadaydı. Benim için fiyat tahtasını izlerken bir yandan da borsadaki gelişmeler hakkında tahminde bulunmak bütünleşmiş bir işlemdir. Bir gün eski dostum Union Pacific'in artmaya başlayacağını fark ettim. Fiyat zaten yüksekti ama hisseyi düzenli olarak satın alan ve elinde tutan birileri var gibiydi. Önce birkaç gün hisseyi izlemekle yetindim ve izledikçe de anladım ki gerçekten de bu hisseleri satın alan biri vardı. Bu kişi ucuz vurgunculardan değil. Bankada kabarık hesabı olan ve ne yaptığını bilen biriydi. Son derece akıllıca davranıyordu. Bundan emin olur olmaz ben de doğal olarak o hisseden almaya başladım. Fiyatı 160'tı. atmıştı. Azar azar alıyor her seferinde 500 hisse alarak satın almaya devam ediyordum. Ben hisseleri aldıkça fiyatı da yavaş ve güvenli adımlarla artıyordu. Ben de kendimden çok emindim. Hissenin daha da değerleneceğine inanıyordum ve banttan gelen bilgiler de benim düşüncelerimi doğruluyordu. Birdenbire müdür yanıma gelip New York'tan bir mesaj aldıklarını ve benim orada olup olmadığımı sorduklarını söyledi. Şubeden evet cevabını alınca sakın bir yere gitmesin, söyleyin ona Bay Harding kendisiyle görüşmek istiyor demişler. Bekleyeceğimi söyledim, bu arada da 500 tane daha UPI hissesi aldım. Harding'in benimle ne konuşacağını anlayamıyordum. Bunun borsa ile ilgili bir şey olabileceğine ihtimal vermiyordum. Satın aldığım hisseye göre bol bol marjım vardı. Çok geçmeden müdür gelip Ed Harding'in beni şehirler arası telefondan aradığını söyledi. Merhaba Ed dedim. O ise "Ne oluyor sana çıldırdın mı?" diye yanıtladı. "Sen çıldırdın mı?" dedim ben de. "Neler karıştırıyorsun?" diye sordu. "Nasıl yani?" dedim. O hisseden o kadar alınır mı hiç? Niye? marjım yeterli değil mi dedim. Marjla ilgisi yok, acemi çaylaklar gibi davranıyorsun dedi. Anlayamadım. Niye o kadar Union Pacific hissesi aldın? Fiyatı yükseliyor da ondan dedim. Saçmalama, insiderlar seni göz göre göre kandırıyorlar. Senin sırtından para kazanıyorlar. Paranı gidip at yarışlarında kaybesen daha iyiydi. Hiç olmazsa biraz eğlenmiş olurdun. Seni böyle kazıklamalarına izin verme. Beni kazıklayan filan yok dedim. Ben kimseye anlatmadım ki hangi hisseyi aldığımı. Ama onun da sözü bitmemişti daha. Sen bu hisseye her dalışında ucuz kurtulamazsın. Hala şansın varken sat şu hisseleri. Artık elinde tutamazsın. O üç kaçılar satıyor bütün hisseleri. Ama banttan gelen bilgiler aldıklarını gösteriyor dedim. Larry, emirlerin gelmeye başlayınca az kalsın yüreğime iniyordu. Allah aşkına gözünü aç, vazgeç bu sevdadan, hemen, her an tepetaklak inebiliriz senin fiyatı. Ben üzerime düşeni yaptım, hoşça kal dedi ve telefonu kapattı. Ed Harding çok akıllı, kimsenin bilmediği şeyleri önceden duyabilen biriydi ve üstelik de gerçek bir dosttu. Kendi çıkarını hiç düşünmeden karşısındakine yardıma hazırdı. Kulağının ne kadar delik olduğunu iyi bilirdim. Benim UP alımlarımda güvendiğim tek şey ise yıllardır hisseleri izlemenin bana kazandırdığı deneyim ve hisse fiyatları artmadan önce ortaya çıkan bazı belirtileri fark etmiş olmamdı. O anda fiyatların insiderların çevirdiği bazı dolaplar yüzünden suni olarak arttığına inanmaya başladım. Belki de Ed Harding'in hata yapmamı önlemek için katlandığı zahmetler beni etkilemişti. Hem aklına hem de iyi niyetine güveniyordum. Onun önerisine uymamı sağlayan şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama sonuçta onu dinledim. Elimdeki bütün Union Pacific'leri sattım. Elbette fiyatlar düşecek diye elimdeki hisseleri sattığıma göre biraz da kısa pozisyona girmem uygun olurdu. Ben de sattığım hisselerin üzerine 4000 hisse daha sattım. Satışların çoğunu 162 civarından yaptım. Ertesi gün Union Pacific şirketinin yöneticileri hisse başına %10 temettü vereceklerini açıkladı. Önce Wall Street'te kimse inanmadı bu habere. Köşeye sıkışmış kumarbazların yapacağı bir blöfe benziyordu bu. Bütün gazeteler şirket yöneticilerine saldırdı. Bu arada Wall Street uzmanları kararsız davranırken borsa kaynamaya başladı. Union Pacific'in fiyatı arttı ve dev birkaç işlemden sonra rekor düzeye ulaştı. Borsa salonunda çalışanların bazıları bir saat içinde servet kazandı. Ve daha sonra pek de zeki olmayan bir uzmanın yaptığı bir hata yüzünden 350 bin dolar kazandığını duyduk. Ertesi hafta borsadaki koltuğunu sattı ve ertesi ay kendisine bir çiftlik satın aldı. Elbette o %10 temettü haberini duyar duymaz, kendi deneyimlerimi duymazdan gelerek bir kulak asmanın bedelini ödeyeceğimi anladım. Kendi düşüncelerimi bir dostumun kuşkuları yüzünden değiştirmiş, iyi niyetli ve genellikle de haklı olduğu için onun fikirlerine öncelik tanımıştım. Union Pacific'in rekorunu görür görmez bu hissede kısa pozisyonda olmak akıl kârı değil dedim kendi kendime. Dünyadaki bütün servetimi marj olarak Harding'in ofisine yatırmıştım. Bu durum beni fazla kaygılandırmıyor ama hiç mi hiç sevindirmiyordu? Gün gibi açık bir gerçek vardı, o da benim bandı doğru okumuş olduğum. Ama sonra Ed Harding'in yüzünden doğru kararımdan caydığımdı. Artık pişmanlığa yer yoktu. Hiç zaman kaybetmeden harekete geçmem gerekiyordu. Hemen kısa pozisyonumu kapatma emri verdim. Borsada 4000 UP hissesi alma emrini verdiğimde hisse fiyatı 165'ti. Şimdiden 3 puan kaybetmiştim. Brokerlarım hisseleri almaya çalışırken fiyat önce 172'ye sonra 174'e tırmandı. Raporlar gelince gördüm ki Ed Harding'in dostluk kaygıları bana 40 bin dolara mal olmuş. Kendi kararlarında diretemeyen biri için bu ceza az bile. Bence yine de ucuz bir ders oldu. Fazla üzülmedim çünkü hisselerin fiyatı artmaya devam etti. Hissenin fiyatı beklenmedik bir şekilde hareket etmişti. Şirket yöneticilerinin temettü kararını önceden kestirmeye olanak yoktu. Ama bu kez ben kendi kafama göre davranacaktım. Kısalarımı kapatmak için 4 bin hisse satın alma emrini verir vermez... ...kar etmek için banttan gelen fiyatları okumaya başladım. 4 bin hisse satın aldım ve onları ertesi günün sabahına kadar elimde tuttum. Sonra da sattım. Böylece kaybettiğim 40 bin doları yerine koymakla kalmadım... Ayrıca 15 bin dolar da kar ettim. Ed Harding beni o kadar düşünmeseydi çok büyük bir kazanç sağlayacaktım. Ama yine de bu ders benim için çok yararlı oldu ve borsa eğitimimi tamamlamamı sağladı. Yalnızca tiyolara boş verip kendi düşüncemde diretmeyi öğrenmedim, aynı zamanda kendime güvenim de arttı ve eski alım-satım yöntemimin son kırıntılarını da üzerimden atmış oldum. Saratoka deneyimi keyfi, deneme yanılma yoluyla süren son olay oldu. O günden sonra tek tek hisse senetlerine değil borsanın genel ortamına bakmaya başladım. Böylece borsacılık okulunda sınıf atlamış oldum. Ama bu benim için uzun ve zor bir aşama oldu.